Benimki Doktor Dr. Özgür Akarsı, Koç Üniversitesi Kısım Bölümünde. Yani bildiğimiz bildiği gibi. Ee, kendisine ilgili söyleyecek çok şey var ama ben toplantıdan çalmamak için biraz da kendisine olan sevgimi ve sevkatimi belli etmek için <gülüyor> bir şey söyletmeyiz. <gülüyor> Onun için eğer söylemek istediğim bir şey varsa kendisiyle ilgili olan ama bize olan katkısı, kurtulun ve değerli konuşması için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Türkliyim evet. anlayacağınızı. O benim <gülüyor> çok az yani. Tabii ama çok duymak geldi. İşte e, ben de pek bir şey söylemeyeceğim ama karanlık işler de birleşen bir işin. Nedense Şey, bir karanlık meseleniz var. Ne onlar? E, 국민 hiç ‫ay risks with heaven Keremuffs P Jung Birым Değme bir kalo var Ya Wily bir Başka, astronomide, fizikte arayında çok var karar şey değil mi? Şişe ee, var, black var. <gülüyor> değil <gülüyor> mi? Ne? Karetsiz. <gülüyor> Karetsiz. Bunlar okumuyor <kullanıyor> mu? Tamam. <gülüyor> Şimdi bunlara bakınca, bu fiziksel ne yaptığınız, karanlık kişilere bulaştığınız, makyabı diye sorabilirsiniz. Ee, bilim yaparken, İki şey yapıyoruz. Biri bilmediğimiz şeylerin peşine koşuyoruz. Bir de bildiğimiz şeyleri alıp bir şeye uygulayıp duruyoruz. Bunlar bilmediğimiz şeyler. Bildiğimiz safları var, bilmediğimiz safları var. Yani bak, şey. 900 izleyiciler mi gelenler mi? Önce şey öğrenim Kaç kişi? Bilicciyir var? bir Aslan Önü? felsepe? Bilicciyir mi? Tamam. Ona göre Tamam. Şimdi e... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, e... Şimdi e... Felsepecilerle böyle e... temel bilim çalışanların e... bir araya gelmesi bence çok harika bir şey. Genelde felsefeciler e, bilim adamlarının felsefe ile biraz ışınlaşıp olmasını e, iyi olduğunu söylerler. Ben tersipci olmasa da ben de bunu söylüyorum. Ama bu genelde söylenen bu olmasına karşın genelde şu söylenmez: Tersipçiler ve e, modern bilimi yani o çağa ait ne bilimin biraz içinde olması yani en azından haberdar olmasını yararlar çünkü tersip tarihine bakarsa yani aklımıza gelen e, ilk anda aklınıza geciktiğiniz çok bir şekilde o dönemin e, bilimsel e, ya da matematiksel problemlerini e, iç çelir. Örneğin sanırım Kantın yazdığı ilk kitap e, terspektif sevindan ziyade şey e, yıldız kuramlarının yıldızları e, evet yıldızların oluşumu oradan e, evrenin oluşumuyla ilgili. Bir takım şeyler yapıyor. Buna Newton fiziğinden hareketle yapıyor ki kendisi kendisini yapmış. Ya Aristoteles, Newton bunlara baktığımızda çoğu o dönemin problemleriyle uğraşıyorlar. Bugün anlıyorum çünkü e, bilim çok daha karmaşık hale geldi. Ama şu var, herhangi bir konuyu bize okumuş bir kişiye anlatamıyorsa dokunuşlu bir posta yanlış bilimlere böyle string kuramı. o lise lisede okumuş bir kişi anlatabilir. Dolayısıyla şey doğru kişilerden okumak üzere bu kuralları, kavansal yapısını, aşağı yukarı neyle uğraştığını, temel problemler neydi görmek mümkünce düşünüyorum. Ama doğru kaynak çok önemli çünkü Türk yazar kitapları çok, çeviri kitapları çok problemli yanlış bunu doğru yapacak kişiler doğru yapabiliyorlar çünkü çalışmalarına çok zaman ayırıyorlar Zaten o işe zaman ayıremiyorlar böyle bir problem evet. şimdi hızlanan genişleyen evren bu başlık aslında biz problemi işaret eden başlık çünkü hızlanma, hızlanma olayı mikrofizinde olan bir şey onunla bir problem yok yani diplomatik ve çekim renklerini yazarsak ben ara sıra matematik kullanacağım ee, ara sıra e, matematik kullanmayacağım ama e, kullanmaktan kaçınmayacağım onu da çok doğru olduğunu düşünmüyorum çünkü bunu yazdığın zaman matematik yapmayan bir kişinin bunu anlaması zaten gerekmiyor ama ne olduğunu görmesinde yarar olduğu Onun için, e, tamamen denklemlerden arındırılmış e, bir konuşma yapmıyor. Çünkü, e, konuşup e, yaptığım ya da anlattığım şeyin arkasını karanlık bırakmaktansa, en azından nasıl bir şey var diye, sürüyetinin görülmesinde yarar var diye düşünüyorum. Bu, Milton Kıtlı Çekim denkliyor. Bu, Evrensel e, Kıtlı Çekim sahipli. Bu Dünya kütlesi olsun, bu da benim kütlem olsun. Bu da benim kütlemle kütle merkezine, dünya kütle merkezi arasındaki uzaklık, Kuvvet vektörel büyüklük. Eksi, birbirine yaklaştığı anlamına geliyor. Bu kuvveti çekme yönünde bu kuvveti olduğu anlamına geliyor. Newton kütle çekim yasasında itme yok, çekme var. Bir cismi bıraktığı zaman hızlanarak yere doğru düşüyor. Dolayısıyla mikron kütülleri hızlanmakta sorun yok. Ama hızlanarak hareket Newton fiziğinde şu işaretten dolayı her zaman çekme yönünde. Peki hızlanarak genişleme nasıl olacak? Problem orada. Newton fiziğinde olmayan bir şey Ama genel reküteri var. Bazıları buna şey diyorlar. E, yani bunu bilim insanları da yazıyor. Fizikçiler de yazıyor. Antigravity diyorlar. Hızlanarak genişlemeye. İçici özelliği olduğu için. Oysa bu çok... E, yanlış bir ifade bence. Çünkü anti gravity değil o gravity ta kendisi. Çünkü anç alan eklemleri itme de yapabiliyor. Orada siz e, anti gravity plan yapıyorsunuz gravity'nin. Yani e, bizati kendisi. Gravity ile ne şey dikkat edeceksiniz. Edersiniz. Sonuçmanlı hiç zaptte çekip kuvveti demeyeceğim. Anti gravity'nin ne? Oluyor? Antigravity diye bir şey olmaz. Yok yani bir şey. Gravity. Çünkü Gravit denklemleri yani Einstein alan denklemleri aynı denklemleri kullanarak siz ilme elde ediyorsunuz. Yani o sözcük e, e, çok doğru bir ifade değil. Yani restoration dersiniz. E, şey, e, bunu demeniz <gülüyor> daha örgü <öbür. Efendim>, olur. İlme ama e, şey, genişleme değil ilme. Çünkü ilme şeyde zaten var. E, Newton mekanikinde zaten var, Şu e, F kuvvet, peki e, Newton ikinci yasası, F eşittir şu e, mesele yazıldığı şekilde. buradaki a İme. Siz bir m kütleli mekley parçacığa bu kuvvet uygularsanız İme i̇lme eder. dediğimiz şey. E, hız zamanı değişmiyor. Gerekse şey onları yazacağız. Evet birazdan ama ben bu birkaç şey daha önce söylemem gerekiyor. Kütle çekim kuvveti Newton mekaniğindeki bir ifade. Genel göreliliğe geçtiğiniz anda kuvvet diye bir şey yok artık. Zaten Newton mekaniğinde bir problemdir bu. İki kütle birbirini çekti ama nasıl çekiyor? Bunun yanıtı yok, Newton kendisi de bununla ilgilenmeyeceğim diyor zaten. Yani görüntüyü kurtarıyor. Hipotez yapmıyor. Evet, yani... Kurban yani e, proven... yazıyor ama nasıl gerçekleştiğini mi? Hayır, fiziksel bir şey söylemiyor bunu. Bu denklem var. Ama iki kütlenin nasıl etkileştiği konusunda Newton'un e, ağzından bir şey çıkmıyor. E, o Newton ağzından çıkmıyor ama bu temel problem e, Newton'un kendinde. Diğer temel problem bu denklemde anında etkileşim var. Newton mekaniğin nedensellik yasası üzerine kurulu olmuş olsa da Newton mekaniğin de denklemlerinde nedensellik yok. Çünkü anında olaylar oluyor. Güneşi kaldırıyorum, anında dünya yarın çıkıyor. Bu, bu bir problem. Anda etkileşim. Ama oysa e, nedensellik üzerine kurulmuştur onlar. Etki tepki yasasından söylüyor. Etki tepki de olacak ama etki ile tepki aynı anda oluyor. Bu Newton mekaniğin iç problemi. E, ama o belki başlı başına bir şey konuşma. Ben biraz böyle yazarak geniş tutmuş oldum başlığı. Onun için şey genel bir şey anlatacağım. Sonra sohbet içerisinde isterim yönde odaklanırız. Kuvvet yok. Genel öğretiklikleri. Diğer bir şey kütle çekim kuvveti. Bu çekim demesi, denmesi anlaşılır çünkü burada hep eksi var. Gerçi bunu liselerde, öğretmenler ya da hatta üniversitede hocalar şöyle yazdı hep böyle. Büyük bir hasta bu böyle yazılmaz. Bu çünkü vektöreldir. Şimdi anladınız mısınız can babam? Tamam söyleyeyim. Tamam. Neyse ya daha görüyoruz. Açık kapalıyız yani. 1900. Tamam. Şimdi Mesela e, benim ders anlatırken öğrencilere sorduğum bir şey oldu. Yanıt veren 1-2 kişi çıktı, ona orada tamamladı. Dünya'nın etrafında ay dolanıyor. Yükle hareket yapıyor, dairesel hareket, ilmeli hareket. Yapıyor. Peki diyorum öğrencilere, bu ay yörüngeye niye bulamıyor? Diyorlar ki, kütle çekim kuvvetiyle merkez kaç kuvveti birbirini dengelediği için net kuvvet sıfır oluyor ve e, ay yörüngeye kalıyor. Bu bunu demek Newton sizin çöp atmaktınız. Çünkü merkez kuvveti diye bir şey doğada yoktur. Sadece kütle çekim kuvveti var. Kütle çekim kuvveti ayı sürekli düşürdüğü için o dönme hareketi oluyor. Ama ay sürekli düşüyor ama düşmesi bitmiyor. Yani e, çünkü çarpma tek bir kuvvet var, kütle çekim kuvveti aynı örüntüsede. Newton evet. kuvveti. Evet. Ama genel ötütte geldiğimizde ya da genel ötütlerin daha e, ilerisinde bir tür geldiğimde çekme itme ettim bak problem yok. Şimdi e, bu e, arkadaşlar Nobel aldılar e, bir ay oldu mu? Yani Nobel'i şundan aldılar evrenin hızla genişlediğini e, bulan arkadaşlar mı? yani Galileo değil ama şey. Ee, Ries şu anda Nobel alan e, çalışmasını en geç yaşlı yapık, Nobel alan adamlardan biri, 33 yaşında yaptığı bir çalışma ile aldı ve e, birçok kişi ona şey diyor zaten. Hak etmiyor, yani doğru zamanda doğru yerde bulunuyor. Aslında e, bakarsanız evrenin hızlanarak genişlemesini gözlentiyorlar. E, Bulurlar aslında bunu beklemiyorlardı. Evrenin nasıl yavaşladığını bulmak için gözlem yapmaya başladıklarını, sonra bak buradaki evren hızlanıyor. Aslında bu çok sevildi kozmonikli açısından. Çünkü evrenin hızlanmasına zaten ihtiyacımız vardır. İki yerde ihtiyacımız var evrenin hızlanmasına. Bir erken evrende enflasyon, bir de günümüzde. Erken evrende hızlanmaya ihtiyacımızın nedeni şu. Big Bang'in, klasik standart büyük patlam evren modeli, ciddi problemleri var. Bu problemlerin hepsini bir kere de çözebiliyorsunuz, eğer erken evrende bir hızlanma dönemi varsa bunu teorik olarak öngörüyoruz yani hızlanma olmalıdır erken evrende diye bakıyor. Ancak günümüzdeki hızlanmayı gözlemsel olarak bulduk. İki tane hızlanma var. Biri enflasyon dönemi erken evrendeki. Bunu teorik olarak gerektiğini biliyoruz. Erken evren bilmiyor. Evren başladıktan çok kısa bir süre sonra yani 10 üzeri eksi 30 saniye sonradan. 10 üzeri eksi 30 yani saniyenin 10 üzeri 30'da 1'i kadar başladıktan hemen sonra. O dönemde evren e-60 katlıyor. O da 10 üzeri 35 katlıyor. Yani çok kısa bir sürede 10 üzeri eksi 30 10 üzeri eksi 30 saniye arası gibi çok küçük, küçük bir sürede Evrenin yarı çapı 10 üzeri 35 tak artıyor. Böyle bir hareket olursa siz Big Bang'in ilk sorunları çözüyorsunuz. Bir hamlede. Onun için enflasyon çok yaralı bir mekanizma. Ama bu mekanizma. yani Aslında şey e, teorik demek çok doğru olmaz ama. Ama bugünkü hızlanma gözlemsel bir şey. Bakıyor da görüyoruz bugünki evren hızlanma. Bu sözüyle ilgili zamanla ilgili bilim insanları ile tutuyor Bu paralel şu an? Evrenin erken evrende bir enflasyon döneminin olduğu paradigma. Siz bu modeli yaptığınızda birtakım öngörüleriniz de oluyor ve o hepsinde hepsini de gördük evrende. Onlara geleceğim birazdan. Ee, bu grup perle gözlemlerinden evrenin hızlanmasının zamanla nasıl değiştiğini gözlemlediler. 98 yılında e, yaptılar bunu. Ve o çalışmayla bugün Nobel ödülü aldı. Ee, ve bu çalışma bilim tarihinin en deneyle e, gözlemle kuranın uyuşmadığı en büyük e, iki, bir değeri verdi. Ne onun üzeri yüzlerin kat uyuşmazlık var. Gözlemle e, öngörü arasında. Ona da geleceğim. Dolayısıyla bu, bu çalışma birçok çok teorik e, çalışmanın önünü de açtı. E, yani kosmoloji bugün kosmonotlar Başlıca iki şey çalışıyorlar. Üç diyelim. Daha enerji, karanlık enerji, enflasyon ve karanlık madde. Pozitifki çalışmanın yüzde doksanı bu. Kâr enerji de çok yüzdelerin bir kısmını borçluyuz bile <gülüyor> bu. O yüzden Nobel alıyorlar. Çok işte ekmek yiyor bunlar ben de. Abi. Yani o yüzden Nobel alıyorlar. Peki şey ve bu konular artık e, çok. Kapalı yani üniversite kapalı, kapılar ardında tonlar değil, Big Bang Theory dizi var. Oradan bir sahne var, i̇şte Bu şey, İngilizce bir şey var, sesini açayım. O, o kadar şey yapamadım, teknik becerim olmadı. <coughs> free, began, a, began, in, built, <coughs> a science, mystery, nobel bu da şey reklam al ya Hadi. Ha, woolly the course What are you doing up? Nobel Prize acceptance ceremony streaming live from Stockholm. <laughs> sure, I'll see what all the scientists are wearing this year. <laughs> Look at these men. They've managed to win the top science prize in the world with no more understanding of the quantum underpinnings of the expansion of the early universe than God gave a goose. <laughs> you should pay attention, Leonard. Somebody's going to be you up there. <laughs> so what's gotten plan <gülüyor> <gülüyor> şey, Nobel ee, ve aset içerisinde onlar Nobel aldığı için Hı -hı. şey arkadaşlar diyor ki işte ne bu yıl bilim adamlarının ne giydiğine bakıyor diyor ee, sonra diyor ki yani Evrenin erken evrenin nasıl genişlediğini bilmedikleri halde hiçbir şey bilmeden o Nobel'i aldılar diyor ve Sheridan'a dönüp e, şey e, diğer adamları <gülüyor> Emre sen bilirsin Leonard'a dönüp diyor ki Leonard sen de e, orada olmalısın çünkü sen bilmediğin halde Nobel alabilirsin <gülüyor> diye öyle bir eski var gerçekten öyle çünkü şey e, dark enerjinin yapısı çok e, problemlik bir şey bilmiyoruz bildiğimiz tarafları var ama bilmediğimiz çok şey var ee, enflasyon döneminde öyle uçlarda dolaştınız yer ama bilmediğimiz halde yani bilmediğimiz için belki bu kadar iş yapıyordunlar ee, o adamlar da şey, şey, bilmediğim insanlar Nobel aldı böyle bu diziye konu oldu ayrıca hop böyle e, dar kenarcı diye body, e, kas yapan adamlar için böyle bir ürün de üretmişler yani e, bir yazısı vardı işte konsantrasyonunuza arttırır gücünüzü arttırır işte falan filan diye. İşte daha önce biraz kozmoloji yazısını öyle bir şey de verdi yani şey alan zekli alanda çünkü sınıra girdi bu konu. İşte bugünkü kabaca bizim evren şeyi bu şematik gösteriyor. Burası başlangıç yani o başlangıç Uzay ve zamanın başladığı ya. yani bir zaman içerisinde e, ya, da, ya da bir uzayda biz başlamadık, uzay ve zaman o başlangıçtan önce yoktur. Standart bir patlama kuramına göre. Daha sonra e, bir enflasyon dönemi oluyor, şurada hızlanarak genişliyoruz, o dediğim e, olay. Çok kısa bir süre evren yarı çapı 10 üzeri 35 kat artıyor. Başlangıçtaki çapı neydi? Patlayan şey, ne kadar olduğu örgürlüğü yani, o patlaması bir konut olan hem neyse bunun çatı nokta olduğu konutu var. Patluk göre değişebileceği gibi sıfır doldu. Bilhassa göreceğinden e, tamam. geçtiği örgü. Aslında bir patlama kuramı e, şey değil e, patlama şey anını anlatan bir kuram bir değil. Patlama anından, anından sonraki evrenin evrenini anlatıyor. E, çünkü biz Fizikçi olarak ölçeklerinden daha küçük ölçeklerin çalışma olmamız yok. arada yani bizim fizik yasasını yazabileceğimiz en küçük uzunluk zaman ölçeği var. Onun altına indiğiniz anda fizik yapamadır. Dolayısıyla e, tam kuramı başlama standart biten kurama zaten tartışmıyor. Başlama, standart büyük patlama kuramında başlangıç bir şey, e, nasıl, e, başlangıç değer, değeri olarak alıyorsunuz. Yani o eline koyduğunuz bir şey gibi. Ama o, tabi buraya koyup da bunu üretmiyoruz. Buradan geriye baktığımızda, Einstein var denklem oraya gidiyor. Ama orası hakkında e, Planck ölçüye gelmeden önce de konuşabilmemiz için bizim bir, e, birleşik kroma ihtiyacımız var. Planck'in mekaniğinin, e, yani dört kuvvetin, doğadaki dört kuvvetin hepsini bir kere ifade edeceğimiz bir e, teoriye ihtiyacımız var. Şu an elimizde yok. Sıcak kural var ama sıcak kuralında problemleri var. Onlara da şey göreceğiz. Enflasyon dönemi, birinci hızlanma dönemi. Şu şu kısım standart büyük platform kuralında kısım. Dikkat edersiniz, günümüze geldiğimizde tekrar bir hızlanma oluyor. Bunun nedeni de tam enerji. Şimdi bildiğimiz şeyler, bilmediğimiz şeyler. Bu evrenin %73'ü enerji onun %73'ü karanlık enerji. %24'ü normal madde. %4'ü şu baryon madde. Baryon madde dediğim şey protonlar, nötronlar. Yani bu bu olarak şeyler. Bu da açıklanmıyor değil mi? madde ve karanlık enerji. Şimdi e... Onu anlatacağım. Şimdi bu e, ev, insanlık tarihinde tarih ilk kez evrende ne var ne yok biliyor. Ama her şeyini bilmiyor. Bu ne kadar koyuysa o kadar az biliyoruz demek bu şemada. Bir şey beyazsa iyi biliyoruz. Koyuysa bilmiyoruz. Karanlık enerji ev koyu. Çok e, şey bilmediğimiz çok tarafı var. Karanlık maddeyi biraz daha iyi biliyoruz. Ne olduğunu. Bir de şurayı bilmiyoruz. Şurada 10 eksi -42 saniye. Biz 10 eksi -42 saniyenin altına indiğimiz anda fizik yapamıyoruz. Hiçbir denklemimiz yok onun için. Çünkü o ölçü, o ölçeklere gittiğimizde bir parçacığı ifade etmek için kuantum mekaniğinde parçacıklar dalgayla ifade ediliyor. Ama e, Görürsünüz ki de kara delik diye bir şey var. Kara delik tekillik noktası. O noktaya geldiğinizde parçacık kendi kendini yok Sonra tekillikler çıkma konusu sağ. Orada e, kalem oynatamıyorsun. Şu kısma yeminliyoruz. Daha enerjisini sağlam atıyoruz. Ve e, bu ışını biliyoruz. Baryonla biliyoruz. Baryon dediğim şeyler işte bildiğimiz çark kare radyo soracağım soracağımız şey var White, diye the yazmış Beyaz, iyi anlaşılmış Tamam en son olarak beyaz Hayır yani şey, o beyaz Background beyaz Orası <gülüyor> yırtılmış <gülüyor> <öyle. gülüyor> Evet Orası <gülüyor> <gülüyor> <O esk gülüyor> var ya bir soru Evet Bunların var olduğunu varselerin bize ne sebeplerin? Efendim Birazdan, maddenin Niye ne olduğunu ve niye ben çıktığını biraz anlatacağım. Şimdi şurala ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Özellikle fizik kuranları. En zeki fizik kuramları bunlar. E, Newton mito mekanik. Mito e, mekanik dediğim şey e, ortaokulda öğrenilen işte taşı attım böyle gitti, e, bıraktı kaç saniye sonra düştü ki şey, kinetik. Ha bunun içerisinde e, Fiklete şey, çekim kuramı yoktur. Doğada üç tane temel sabit var. Fiklete çekim sabiti, G. Newton fiklete çekim sabiti. Plank sabiti. Farklı mekaniğinde karşımıza çıkan Azenberg e, dönüşücü içerisinde sabit. Ve ışık hızı C. Bu üç sabit etraftan iki kuramları ifade etmemiz mümkün. Ben Newton mekaniğinde ışık hızını dikkate alırsak, denklemlerini. Einstein özel öğretik de, özel görüntü kuramını elde eder. Eğer Newton mekaniğinde kütle çekim evet. e, sabitliği dikkat olursa Newton kütle çekim yasasını elde edilir. Işık hızının ve Newton kütle çekim sabitliğinin birlikte dikkat olursa genel relativite var. Einstein alan denklemleri ya yani Einstein kütle çekim yasası. G. Eğer plan sabitini dikkat, dikkat alırsan quantum mekhani var evinde. şimdi quantum field teori var quantum avant kuramımız var c ve e'nin denklemlerle birlikte olduğu kuramımız var quantum avant kuramı ama bizim derdimiz bu 3 e, c, h ve g'yi tek bir kuramda kullanabilmekte o da büyük birleşik kuram theory of everything yani büyük birleşik kuram tam olmuyor her şeyin teorisi olması gerekiyor her şeyin teorisiyle ilgili epey bir yol aldık. Şunlar sicik kuramları, evet, evet. başka şeyler var, süper sicik kuramları falan var. Ama bugün şeyi biliyoruz. Bunlar aslında tek bir kuram elde etmeyeceğiz büyük basit bir, bir matris elde edeceğiz. Bu matrisler belli sınırlarda birbirine dönüşen kuramlar olacak. Mesela siz e, özel relativite denklemlerini yazarsanız, iseniz C'yi sonuçta götürdüğünüzde Newton mekanini elde edeceğiz. Evet. Ha. Eğer Türkiye'yi yazarsanız C'yi sağa götürüp götürdüğünüzde şey, eee Newton'un ikinci yasasını elde ederiz. Bizim aradığımız şey şu. Bunu bulursak eğer biz tüm doğadaki tüm olayları e, yöneten fizik yasalarını elde etmiş oluruz. Şu an hepsini biliniyor. Birleştiremediğimiz şey ise e, Yararlı bir t ile hatimekleri ikisin bir t azalmıyor. Matematiksel nedenleri var. Ya yani, kısaca olursa bakarız onda. Mesela e, şimdi Şapu hocam siz hatim kitabını okudunuz mu? Bu, bu toa dediğimiz şey bir var sayım değil mi? Hiç dolduğum yer yok bu şey. Olmasınlar. Ne neden? Yani elimizde var aslında toa. Sıcak sıcak program. Sizin kuramı tek bir sabitle bütün diğer doğadaki bütün her şeyi veriyor. Elektron kütlesini veriyor, proton kütlesini veriyor, doğadaki bütün etkileşimlere veriyor. Ama sizin kuranının sonu şu: sizin kuramı doğada olmayan bir sürü şeylere veriyor. Onlara 100 tane başka şeylere veriyor. Yani bizim derdimiz doğadaki olayları anlayacak yasalar elde etmekken öyle bir yasa elde ettik ki bu doğada olan olayları anlatıyor ama olmayan bir sürü şeyleri anlatıyor. Bazı evet. <gülüyor> Bir de e, orada e, şu an Sicim kuramına geçtiğiniz zaman boyut sayısını arttırıyorsunuz Özgür sicim kuramlarında kuantum ve Tepk de var şu anda? Tabii tabii sicim kuramında graviton var Graviton çıkıyor Kaç boyut? Bilaton Hı. gravity Ben göstereceğim onu ben 6, 10, 11 6, 10, 11 Geçtiğimiz hafta yapılan konuşmada böyle bir büyük birleşik bir terör vardı. Evet. O teori bu mu? Geçen hafta pekiyimser bir söz etmemiş lan dünyası başka, belki başka. Ben, ben <gülüyor> üretiyorum <gülüyor> bunu, yapıyorum. Ben size e, sonunda kendi yaptığım sonsuz boyutlu evren modeli de yapıyorum. Yani. Ama matematiksel bunlar yapılan mı? Yani? Matematiksel <gülüyor> sorunlar var. <gülüyor> Şöyle. Matematikte el <gülüyor> boyutlu... <gülüyor> Taşıdılar şöyle. Şimdi kumaş uzunluğu diye bir şey nasıl ettik. Şimdi ben gözlem yaptığında doğada farklıları ölçebiliyorum ve belli büyüklükteki şeyleri görebiliyorum. Şimdi evren genişlemekte olduğunu biliyoruz. Geç doğru gidersen üzülüyorum. Şimdi şöyle düşünün, Benim içinde gördüğüm evren aslında dörtten fazla boyuta sahip benim içinde görmek, yaşadığım ve görmekte olduğum üç boyutlu uzay genişledi ama daha fazla uzay vardı geçmişte onlar çöktü hangi ölçüye çöktü? vank ölçeğinde çöktü vank ölçeğinde olduğu için onu görmüyorum şöyle düşünebilirsiniz 2 aya gittik ve bir kutu aldık kutunun içerisine tenis topu koyduk küçük siz o tenis topunun yerini sorarsanız bana Denizle üç tane sayı vermem lazım. X, Y, Z için. O üç sayıyı verdiğim takdirde tenis topunun tam olarak kutura nerede olduğunu söyleyebilirim size. Siz de oraya gider bakarsınız. Daha buradan işlersiniz. Peki o kutuyu ezelim. Ölüp büyüklüğe getirin ki kutunun yüksekliği ile tenis topunun yüksekliği aynı olsun. Şimdi size kaç sayı vermem gerek 2 sayı versem topun yerini bulabiliyorsunuz. Ben deneysel olarak o topun 3. boyuttaki hareketini asla göremez. Çünkü kutu onu şey, sınırlamış. O Ama zaten gerçekte de üst boyutu yer aldınız. Gerçekten oldukça yerde olması lazım. Orada... Yani evet. onu şey, onu Orayı ediyorum. Anladım. Gerek yok yani. Uzaya çıkarız isterseniz hmm. ya da bir uçağa bineniz servis düşme yaparız. Çok problem yok. Yani Eğer topu bırakırım kutuda. Çok hızlı olduğunuzu düşünüyorum. Bırakırım. <Gülüyor> belirli T anındaki yerini söylerim. Dönüncü boyutu. Ama o zaman şey, şey, biraz karışık olacak diye zamanı eredim. Şimdi kutu yeterince daha sağ, o tenis topunun yerinden iki sayıyla anlatıyorum Peki kutu kaç boyutta aslında? Üç boyutta. Ben gözlemci olarak o topun üçüncü boyutu var olduğunu göremem. Çünkü ben deneyci, deney yaptığım zaman, gözlem yaptığım zaman her zaman farkları ölçüyorum. Mutlak bir şey ölçemiyorum. Her zaman bir şey bir şey yok farkı. Çünkü fizik yasaları çalışıyor. Tüm olaylar doğal potansiyel farkından kaynaklıyor. Fark doğur, Fark varsa bir iş oluyor, bir hareket oluyor. Ve ben bir hareketi ölçüyorum, bir değişimi ölçüyorum. Bir tek bir şey hariç, aynı sağlam renklemleri. Ee, mesela kuantum alan kurumuna göre boşlukta sonsuz miktarda enerji olması lazım. Bu kuantum mekanektiği hiç Çünkü sonsuz miktarda bir zemin enerji vardı. Onun üstündeki farklarda ben dünyamda yaşıyorum. Farklı fizikistin ilgilendirmez bu. Ama geldi de ilgilendirir. Çünkü birazdan göreceğiz. Mutlak enerji yolunu uzay zamanı büktüğü için kolodolojiye geldiğiniz anda o mesele uğraşmam gerekiyor. Boyutları bir şey. Şimdi siz bana diyebilir misiniz? Uzay sadece 3 boyut olmuş. Diyemezsin. Çünkü ben derim size hayır daha fazla boyut var. Ama benim yaşadığım bu hayatta o boyutlar o kadar dar ki ben o noktadaki hareketi göremiyorum. Zaman Şöyle, mikro dalga fırın vardır evlerimizde. O camında delikler var biliyorsunuz. Mikrodalga. O delikler niye var? Çünkü o mikro dalgaların o deliklerin büyüklüğü içerideki mikro dalgaların dalga hızından daha küçük. Böylece o içerideki dalgalar mikro dalgarın dışına çıkamıyor. Siz de içeri baktığınızda içeri ne oluyor diye görebiliyorsunuz. O delikler bizim görmemize yarıyor. Ama büyüklükleri öyle ki dalgalar dışarı çıkamıyor. Daha yüksek enerjiye gidersin dalgalar küçülüyor. Ben erken evrene gidersem daha yüksek enerjiye gidersem dalga boyu daha yüksek enerjili parçacıklar olacak. Dalga boyu daha küçük olacak. Dolayısıyla orada ben ek uzaylar varsa o parçalıkların 12 hareketi görmem mümkün olabilir. 12 şey, için yüksek enerjiye şey, sönde e, ulaşmak istiyor, neren şey, denemiyor. Şey, şey, şey, de yani ne de, de, de mı ama, e, benim nereyi göreceği, e, CNB ile sınırlı. CNB'nin ötesini göremiyorum. CNB'nin ötesini, Ama CNB zaten 400 bin yıl, yaşındaydı şey, evvel. Şey, yani ben, benim, Erken dönem dediğim şey, yani e, çok çok daha küçük şeyler. Yani. Söndeki deneyin deney, e, amaçlığından biri bu. Direkt bu araştırılıyor, orada Higgs modunu araştırıyor ama siz e, dalga boyu dediğim şey şu, şey yapalım. Bu dalga boyu neye karşı diyor Mesela şey, bir metre dalga boyu bir ne kaç işte bu da oldu. Mesela her <yani> günlük hayatta. Dalganın olayla karşıydı. Su dalgası. Hayır işte ayrı bir, bir, bir görsel bir şey vermek için bir örnek verebiliriz Yani o dalganın dalga hareketi yapan bir şeyini kınatıyor. Tamam onu biliyorum şeyi yani şeyi soruyorum. Yani herkes fizikçiliği <gülüyor> ya burada. Radyo örneği. Ya radyo yayınlar oradaki ıı, ışık dalgası ne? <gülüyor> Metdeler yani radyo dalgası radyo dinlerken ıı, galiba da dalgalarda ışık, ışık aslında onun dalga boyu metre mertebesinde yani ama siz daha yüksek enerjiye giderseniz mavi ışığa giderseniz daha daha daha yüksek enerjiye giderseniz dalga boyu küçülüyor siz dolayısıyla ek uzay çok küçükse şöyle ben bu dalgayı buraya oturtamam Demek ki bu dağılığı buraya giremiyedir ama yani çok yüksek enerji parçacıklar, dağılığı küçük olacağı için o ek boyutlar var ise oradaki hareketini görmem mümkün olabilir. Bu parçacık sizin için yapabileceği bilirim. Ama olarak, kozmolojiden de ek uzay var mı yok mu diye bakabilirim. Evet. Kulak yüzün uzunluğu mertebesinde olmasını arzu ediyoruz. Ama daha da büyük olabilir aslında. Onu bilmiyordum. Yani sonuçta o zaman bu insanların davranışlarıyla dalga onun ismi mi? Bu an bu an ölçmeye giderse evet. Ama e, sonraki deneyde şey bekliyorlar. Yani onun e, çok yüksek enerjilerde, ek küçük uzaylar varsa orada bir takım etkiler yapabilir diye düşünüyorum. Yani atıyorum ben şu plan bilimleri alttan, işte her şeyden şey. Ha Pardon e, hemen yani bir şey söyle. Dikkat e, e, ederseniz Kulank uzunluğunun 3 temel var dedim ya G, H ve C Onların hmm. adresinden yazıyorum Bütün fizik yasalarında bu sabitler işe girer. Çünkü fizik yasası dediğim şey ilk başta yazdığında orantıdır Orantı yazalım Orantıyı eşitliğe çevirmek için sabit lazım Ölçmem gerekiyor. Pardon Bu uzunlukta dağınlığı sayesinde Ben hesaplayacak olsam Biz bunu görelim Hadi e, <gülüyor> Her deliklere lazım. Yani o şey, obeliklerin içine çtırdığım dalgaların boyutları en fazla olabilecekse Yani yaklaşık eşittir. Ne yani? plank diyoruz. Hı -hı. Yani ama plank ölçenler daha da büyük olabilir. bilmiyoruz. Hatırlıyor musun? Yani, öyleyse, ya böse, ya tarsa hesabı. Ya büyükse görünmüyor etkisini. Görmezsek hiçbir zaman görmediniz diyelim. O zaman derik ki, ah bu demek plank ölçenleri. Ama daha büyükse bilgim görebilirim. Şimdi e, doğaya anlamak fizik yasaları kullanalım. Fizik yasalar, insan yasaları bizim doğanın en bulduğumuz şeyler değil. Bizim aklımızda ürettiğimiz şeyler. Şimdi e, biz mesela şu daha ayrıntılı bir yasada mesela şu proto Farklardan oluşuyor. U, U, D. Netron dediğim şey yine farklardan oluşuyor. Down plot, far, up plot, down Bu üçü bize kendi netron olarak sergiliyor. Şimdi ben yeterince iyi bir kuramı yok elimde daha uzaktan bakıyorsun her şeyi, evindeki teori bu. Etkin teori bu. Bu teori işe yarıyor mu? Yarıyor. Bu teoriyi kullanarak ben bilgisayar yapıyorum. Ama daha yüksek enerji düzeylerine gitmeye, daha ayrıntılı bakmaya başladığında bu teori yeterli olmuyor. O daha ayrıntılı bir teori alacağım. O da bu. Yani bizim elimizde eğer her şeyin teorisi olursa o teori uygun limitlerde mevcut bütün teorileri elde edecek olan teori olacak. Şimdi diğer görevlere gelmek istiyorum.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 Bu doğru, doğru, doğru, doğru. doğru mu? Geniş. Genel ölçüm çerçevesinde. Şu gösteren şey doğru mu? Adı neydi? Tamam. Kan. doğru mu? <gülüyor> her... <Ya>. <gülüyor> <mi? gülüyor> Tümü hareketlerini... de hepsinin gençliği için yanlış. Doğrusu bu. Eskitte bir adatımız yapmış, bu hareketlerini. Adetlerde çok şey değişmiş. Bunları ettiğimizi söylemek durumundayız. Şimdi, Şimdi doğru, genel ölçüm Newton mekanik farkı bu. Newton mekanikinde sizin saat koordinat sistemimiz var. Bu iki cismin birbirine uzaklaşması için o koordinat sistemi üzerinde duran cisimlerin hareket edip birbirine uzaklaşması lazım, dolayısıyla hızın olması. Ama tek yolumuz bu değil. Koordinat sisteminin kendisi ni bu çok daha yine uzaklaşır. Şimdi dikkat ederseniz gökadalar ilk başta biraz uzaklaşıyorlar. Ama e, nasıl değil? Tamam. Ben gireyim Neyse. Tamam. Geçim olalım. Gök adalarının yeri aşağı yukarı sabit. Dolayısıyla gök adalarının hızı yok. Birbirlerine göre hızlı olmadığı halde gök adalar birbirinden uzaklaşıyor. Tamam. Tamam. Aklı sende. Nefret. şimdi burada bu parçalıklar birbirinden uzaklaşıyorsa bunların maksimum hızı ne olabilir? Ne? Çünkü, ışık hızı ışık, ışık hızı çünkü Einstein'ın özel görelilik kuramı diyor ki doğadaki maksimum <gülüyor> ışık hızı daha büyük hızla uzaklaşamadılar bu arada bu birbirinden maksimum hangi hızla uzaklaşırlar? ışık hızıyla değil mi? Yani ama uzak uzak konumda orada... cisimler gibi olsa açıp evet kendime öyle bir bükümü yapıyorum. Yani sen hem adeta diyor musun uzaktaşı mı diyorsun? Kabul mü ya? Kandırıyor, mi? kandırıyor, kandırıyor mi? mu? Kandırıyor Şimdi eğer çok adalara baktığımızda aynışten <gülüyor> özel gö e, görelim kuramımız dikkate alırsa işi hızına geçememesi lazım. Yani A ben şuradayım A'ya bakıyorum süre sonra. E, A bu kadar gitti, B 12 katı gitti bakın, C'nin daha fazla gidecekti, gerçekten öyle. Ama D'ye geldiğimizde D o kadar fazla uzaklaşmıyor. Yani aslında şu şekilde gidiyor. Bu Einstein özel görelilik kurumundan dolayı. Ama bu yanlış. Yani ben ee, dedim ya, evren ışık hızından büyük, ee, şey ee, çok kısa bir sürede On üzeri 10 kat, 35 kat yarı çapını büyütüyoruz. Bu muazzam bir hız demek. Işık hızından büyük bir hız olması gerekiyor Peki bu özel Türkiye çelişmiyor mu? Çelişmiyor. Çünkü e, doğrusu şu. Doğrusu bu. Dikkat edersiniz. dön yeri değişti mi? Değişti. Hayır, değişmedi. Tatlaya göre değişti. Benim uzayım şu gördüğüm siyah kısım. Bu arka diye bir şey yok. Yokadarın yer değişti mi? Değişmedi. Aynı yer kolyans sistemi. Bunun yer değişti mi? Değişmedi. Aynı yerde. yerde. Ceyrenin yer değişti mi? Değişmedi. Aynı yerde. Kolyans sisteminde yer değişmiyor. Işığı... Şunu... Hızlı bir şeyin mikro mekaniliğinde şu. Yani hızlı bir şey bu. Yani birinci zamanda yer değiştirmeyi Geçen zaman aralığına belli olduk bu ee, özel görevdeki e, şu şöyle bir ekran var diyorlar C ışık hızı V de parçacığın hızı benimle uzaklaşmadım C'yi eğer V'yi e, e, ışık hızına götürsem 6 -0 olur atalım şöyle biliyorum. Dunyayı kütleli bir parçacık oluyor Yani şu olur. Bunu ben benden belirli hızda uzaklaştırıyorum. Bu hızı, mat, eğer ışık hızına götürürsem burası sıfır olacak. Sıfır olduğu için en sonsa gider. Bunu kütlesinin sonsuz gitmesi lazım. Sıfır olur mu? Evet. Sonsuz olur. İşte. Limit giderken sonsuza gider. Biliyor biliyor sürekli. Sonsuz değil. Limit sonsuz değil. Limitte sonsuz. Tanımsız, yani öyle yazarsan tanıtsız ama limit dersen sonsuza gidiyor ya, şöyle değil bu şöyle giden bir şey olduğunu düşünerek cn sonsuza oldu sen diyorsun ki bana cn şurası tanımsız, tanımsız çünkü orada nerede olduğunu söyleyemezsin gerçekten doğru ama ben buna yaklaşırsam sürekli nereye gittiğini görebilirim sonsuza gidiyor sonsuz demiyorum limit kavramı var sonsuza gidiyor Evet. Ama bu, e, Gök adalar yer değiştirmediği için şu sıfır. Bu zaten sıfır. Dolayısıyla özel görev kuramını gök adalarına uygulamaz. Dolayısıyla siz evreni istediğinizde genişletebilirsiniz. Bu da problem yok. Işıklılığına geçebilirsiniz. Bir şey daha. Şimdi evren başladı, çok sıcaktı ama bugün evren soğuk. O nasıl oldu? Doktor etkisi. Değil mi? Tamam. Doktor. Evet, yani. Evren genişledikçe, doktor etkisi. Evet, evren genişledikçe. Yani, Üçek enerjilerle oluyor dalga. Yani, yani genişledikçe olması herhalde, dalga bıraktığımızda bir yarasını düşüyor. Şimdi... Yüzden bu yüzden soğuk Ben size ışık yolluyorum. Bunun bir dalgası var. O dalganın tepeleri var. Şimdi bu burada yola çıktı siz o tam bir fotonu almanız için bir tepeden bir tepeye bir zaman geçmesi gerekiyor foton çıkıncaya kadar ama ben size on birimlik on birimlik boyda bir dalga yolladım ama siz bana yaklaşıyorsunuz benim dalgamın ilk çıkan tepesi size gelmek için 100 metre yol alacak bana yaklaştığınız için ikinci tepeye Size vardığında siz biraz daha yaklaşmış olacaksınız nüfuzu gördüğünüzde Dolayısıyla siz baktığınızda e, yaklaşıyorsanız bana dalğanın kısaldığını göreceksiniz. Yerden Uzak, uzaklaşıyorsan uzadığını görürsünüz dalğanı. <gülüyor> Ama kozmolojik olay bu değil. Bunun birçok kitapta yazdığılar yanlış. Çok aptı. Doktor ya yani şu yanlış. Çünkü kaynaktan çıkan ışık bu gözendi Gözlemciye gelirken kaynak gözlemciye gelinceye kadar uzay genişlediği için değil bunda aralığa hız farklı olduğu için dalga boyu uzuyor. Ama diğer yönlerde uzamıyor. Ama gerçek olan şu ışık kaynaktan çıktı uzay genişlediği için dalga boyu her yerde aynı miktarda uzadı. Dolayısıyla siz hatırlarsanız, ee, az önce dedim ki dalga boyu yüksek enerji varsa dalga boyu daha kısa erken evren çok sıcaklı yüksek enerjili fotonlar vardı. ama evren genişlediği için siz o dalga boyunu uzatıyorsunuz dalga boyu uzadıkça evrende sormuş oluyor ee, bir benzeri ama doktor ile ilgisi yok Hiçbir ilgisi yok o yanlış söylüyorum Şöyle Eo Yasası'nda gök adaran hızlı yol gözlendiren evet. öyle, o, o ifade yanlış çünkü integral dahi alamazsın genelde bu sözcüğün Organs Paragöpçü'ne değerli yapmasın var var genişleri için soğuyor ve geçmiş var yok <gülüyor> <gülüyor> no. yani, yani izahı yani öyle mi olmuş mu? Organs izahı öyle mi Tabii. çünkü siz e, şöyle diyeyim. Kütle çekilse bağlı olmayan bütün sistemler uzayla birlikte hareket kuruyor. Ee, Poton da kütle çekilse bağlı olmayan bir şey. Bağlı boyut. Siz uzayı büyütürseniz potonu da büyüyor. O siz genişleyen bir evrende e, şey yıldızları dağıtın, ondan ışık çıktı. Orvers tabi bundan haberi yok. Ama ışık yolculuğu boyunca bana gelirken uzay genişleri için enerji kaybediyor. Orvers'in yaptığı hesafta tamamen uzak, uzaklığın karesiyle enerji yoğunluğu azalıyor. Ama bu da uzaklığın karesinden çok daha azalıyor enerji yoğunluğu. Hem dağıldığı için uzaklığın karesiyle azalıyor hem de e, koordinat sistemi genişlediği için davran oluyor. Yani bu evrenin genişlediğine dair bir argüman mı? Yoksa evren genişlediği için bu oldu? Peki x'i bildiği ve x'i bildiği gibi derdi abi. Evet x'i bildiği aslında. Tamam, şimdi direkse doğru da... Bugün evet. evren soğuk niyet olup olduğunu düşündüğümde bu bunu açıklıyor ama diğer yandan ben genişleyen sistem içerisinde foton koyarsam o fotonlar da bu aneksi genişlediğin yapalım yani genişlediğine dair gözlem veya, evet. gözlem veya, evet. veya... Yok abi. yani genişliyorum şuan hayır Nobel alan şey o değil evet. Nobel alan şey evet. evrenin ızlanarak evet. genişlediği evet. genişlediği değil evet. Evet. Yani biz bırakın evren genişlerini şu an her dakika yani dakika demin de, her noktadaki evrenin hızını biliyoruz şu an artık konu tartışmıyoruz yani ben e, bizimle, 15 yıl ön, yani 1 milyon yıl önce evrenin hızı neydi onu biliyorum 10 milyon yıl önce neydi biliyorum. çalışıyor, her en yakın anda önde hiçbir helapsiz yok ki biz hepimizin maviye kalma yani burada bahsettiğim kalma hikayesini bütün helapsizler için bizim konumumuzun yeni terslikte soruları özel yeri olmadığını düşünürsek üst <gülüyor> evet. bir şeyin değilse bizim böyle de bir dönüşte olduğunu kabul etmemiz gerekiyor şimdi her evet. doğru bir uzaklaşma söz şöyle eğer e, şu ben gözlemciyim dikkat ederseniz bu işi diğer yönlerde e, uzama yapmıyor krize kayma yapmıyor ben gökyüzüne baktığım bütün gördüğüm e, gökadalarda kırmızıya kayma görüyorsam benim çok çok özel bir yerde olmam gerekiyor yani ki herkesin benden uzaklaştığı kimsenin yaklaşmadığı andromediye ya ayırıyorum kimsenin yaklaşmadığı çok özel bir yerde olmam gerekiyor ama şuna bakarsanız zehrane nerede olursanız olur siz kırmızıya kayma göreceksiniz çünkü kırmızıya kaymanın nedeni benim diğer e, ışık kaynağı olan Hareketin değil uzayın kendinin gelişmesi. Yani bunu da bir şey olmaz şimdi bu e, parçacığın veya ışığın e, bize gelişi evrenin çünkü çok hızlı parçacıklar değil. Yani. Kaptan. çok hızlı. Yani onun bu kadar hızlı hareketmesine rağmen evet onun yüzünden de daha büyük bir uzay veya yani onunla oranlı bir uzay i̇şte. gelişiyor olmalı ki onun bize gelmesinde bir gecikme gözleyebiliriz. Şimdi benim sorum bu. Yani bu düşünce doğruysa o zaman bu kadar gemişleyen bir evrende fizik yasalarının, özellikle Newton yasasının yani bu kadar zaman içerisinde ayrıntı olması için bunlar ya, çünkü onlar hep bir görevle ışık işte, uzaktıkları göre oranlanmış. Newton yasası yerel olarak geçerli bir yasa. Siz çok küçük zaman aralığına bakıyorsanız bu uzayı sabit alabilirsiniz. Yani mesela belli bir zaman sonra belki içinde bulunduğumuz bu galakside veya Güneşsizlikte bir ha. Yani Veya iskilemi, ya yani Onun yanıtı aslında burada. Ee... Yanıt burada. Yanıt burada. Evet. Soruyu şöyle kavuşlar. İnsanın geliştikçe dağda kilolu olması uzayın gelişmesinden kaynaklar olur. soru ama yani... <gülüyor> Şimdi, evren genişliyorsa Güneş sistemin niye Değil mi? Yani... <gülüyor> O da gerdisi geliştiriyor yani, Hayır. Yani, durum şu. Bu yanlış. yanlış. Yani <gülüyor> Koaliyans sistemi geliştirdikçe Gök Adar, Güneş Sistemi geliştiremiyor. Çünkü Olay şöyle. Özgür bir, bir, bir örnekle Doğru hakkında anladığımı sorabilir miyim? Pardon. Kolyan sistemi geliştiriyor ama e, Geliştiren koaliyans sisteminde Buradaki kütle, bizim içinde yaşadığımız gökadaradaki kütle, zaten bu bölgeyi bükmüş durumda. Siz birazcık genişletiyorsunuz, tutus genişletiyorsunuz. Ama biri onun bir bölgesini el parmağını tutmuş, orası genişlemiyor. Çünkü buradaki kütlele, bu bölge için uzay bükmüş durumda. Mesela e, genişleyen şey uzay ama gökadar arasındaki uzay. Yani o bükme olayı... E, Yerel olarak e, e, da bükme olayı var tamam, çünkü. Tamam, tamam. o bükme olayı kuvvet hadisesi. Netinde de dışarıdan gelmiyor. O bükme olayı kümmet ise e, kendi içerisindeki bir sebebe bağlı olarak o bükme veya ücretsiz kümmeti ise onun uzaklaşan yerlerinin etkisinden bağımsız, mevcut olması, var olması çok önemli. Biri düşük bir zaman geliyor. Yani bu bükülüyor ama bunun. Bundan uzaklaşan bir şey var. Uzaklaştırmanın bitirmesinde şey şey etkiler mi? Prozolojik ölçekte bak baktığımda yukarı nokta parçacık gibi bir şey. Onlar e, birbirlerinden e, olan uzaklıkları e, birbirlerine çok az etkilecekler. Zaten bu bölgeye dikkatli bakarsanız e, yukarı ilk başta evrenin uzaklaşmasına, e, genişlemesine etkileniyor. Şurada bir aralarında mesafe artıyor bir aransa artmamaya başlıyor. Çünkü e, bu yavaşlayarak genişleniyor. Evrenin genişleme hızı yeterince büyükse e, gökadaları da birbirinden uzaklaştıracak. Çok çok büyükse atomlar da birbirinden, e, atomları da parçalayabilir. Ona bitirip geliyor. Yani bizim şu anki gökada var. Çünkü bizim gökadamızdaki kütle şu anki evrenin e, genişlemesine rahmen, buraki uzayı büküp toplanabilmiş olan madde. Eğer e, bizim evrenimiz daha hızlı genişleseydi, bizim gök oluşması için daha fazla ihtiyaç olacaktı. Ki e, Dark Enerji'nin var olduğunun kanıtlarından biri, belli bir e, 4-5 milyar yıldır gök oluşmuyor evren diyelim. Çünkü 4-5 milyar yıl önce evren hızlanmaya başladı hızlanmaya başlaması evrenin gök oluşumlarını engelliyor tabii ki. Yani, yani her bir gök tek tek evrenin toplam tıklılığına katkı yapıyor. Ama evrenin global davranışı da o yerel olayı etkiliyor aslında. Ve geometri oldukça basitleştirdiğimizde 3-4 geometriler görebiliriz ve ısınma okumak gibi ifade ediyoruz. Az önceki uzay düzdü. Şunu düzdü. Ama uzay yeterince kütle varsa uzaya kapalı derim. Yeterince değilse, düz yapmaktan yapabilecekten daha az kütle varsa açık olacak. Şöyle, bu Einstein'ın denkleminde bir şey bu. Şu. Bu matris. Yani şöyle gösterildi. Ancah marifeti şu: bunun sol tarafı geometri. Bize uzayın geometrisini anlatıyor. Hangisi? yanıtı burada. Şu tamamen geometrik şey. Buradan bulacağım şeyi bulacağım şey. Bunlardan hangisine sahip oldum? Peki bu geometriyi belirleyen şey ne? Enerji momenti kancası. Bunun içerisinde enerji yoğunluğu, basınç, enerji akıları, momentum her türlü fiziksel şeyi bunun içine koyulur. Bunun yapısına göre bu geometri belirleniyor. Geometri ile belirleyen şu yani içince gelebilir ama çok önemli değil o. Burada anlaşılması gereken şey şu anşevalar ekleminin sol tarafı ve sağ tarafı Sol tarafı tamamen geometrik bir şey. Sağ taraf fiziksel içerik. Foton koyabilirsiniz içine, gökera e, koyarsınız ne Manyetik alan. Her şeyi buraya koyuyoruz. Buraya koyduğum şeye göre geometri oluşuyor. Siz o Bunu şimdi şeye uyguluyorum. Kozmojiye. O metriyi aldım. Enerji manyetikten söylüyorum. Derim şu enerji yolunu. Şu Şurada basit. Bunları aşırı alan denklemleri Çözdüğünde İki tane renkler ödüyoruz. Biri tweetman, birinci tweetman renkler. Diğer de iki tweetman ödüyoruz. Şimdi şu nokta dediğim şey hız. İki nokta dediğim şey inme. Asıl şu bu Newton tweetle çekim yasası. Onu gösterebilirim. Eşit yakın. 2. Kere türev, 2. Kere türev dediğim şey ivme. Evet. Newton yasası neydi? Her çarpı m üzeri. Hata. İvme ile Newton şu. M çarpı. D kare, D D kare Aa, uzaklık. Al uzatır. Al göster. Çünkü bu daha kullanışlı. Diyemediğim dediğim şey de şu iki kere türe, a iki kere türe. Şu enerji olmu, yani o ne Şuraya yazayım, a eşittir. Şu basınç, burada bir numara var, basınç. Dünyanın şuna bir uyguladık basınç var mı şu zemine? Uyguladık basınç var mı? Yok. Başta basıncı ihmal edebiliyorum, şu yok. Bu şöyle yazayım, bir böyle 6 ro. Ro dediğim şey enerji olmu? yani kütle yoğunluğu, dünya ben bunu e, akütle çarparsam yani bu şöyle diyelim 1 6 dünya kütlesi bölü aküt değil mi? Yani, yoğunlu, dünyanın yoğunluğunu yazacağımın kütlesi bölü hacim yazdık öyleyse 2 kere türe 1 6 A sağ tarafa kalkarsak A kare Bu iğme Genelde Türk Çünkü Bu Newton fiziği Bunun her iki tarafı kuvvet Eksi g m1 çarpı m2 bölü A kare eşittir m'nin türemi Bu benim türem olsun Evet dediğim şey Buna gitti Eksi g çarpı m1 bölü A kare eşitlik kare, kare Bu ikisi aynı Kat sayı farklı o çok önemli değil Çünkü G dediğiniz şey uydurma bir şey Aslında ışıkla bir uydurma bir şey Onların ekstra bir derinden C bir derin fark sabitlenebilir Denklemlerde onlarla uğraşmak O kat şu ondan dolayı geliyor Uzaklığın karesiyle. Newton fitle çekim kuvvetinde uzaktan karesi kuvvet şey değişiyoruz. Bunlar aynı şey var. Yani burada çok böyle doğal dışı bir şey yok. Doğal dışı bir şey yok. Yani yani, yani, yani. E, geri teleyince e, böyle acayip şeyler çıkacak gibi plan ama yani şu gördüğünüz şey Newton mekanikinde olan bir şey. Ama burada farklı bir şey var. Buna bile basınç var. Newton mekanikinde basınç şey yaramıyor. Sadece, sadece enerji yoğunluğunu ya da kütleyi dikkate oluyorsunuz. Basınç işin içine girince işler değişiyor. Şimdi e, bir fiziksel bir e, enerji yoğunluğunun basıncıyla e, enerji yoğunluğu arasında şöyle bir ilişki var kalemin dışarıya uyguladığı basınç yok. Dolayısıyla evet. bunun bir enerji yolunu var ama şu sıfırdır. Bu yani kalem için P eşittir sıfır. Peki foton için foton bir basıncı var. Foton için P eşittir 1 bölü 3 ro. Bu enerji yolunu. 1 bölü 3 kadar. Demek ki ben Newton foton nasıl hareket edeceğini ya da fotondan oluşmuş bir sistemin nasıl hareket edeceğini öngöremezken hiç kip yokken e, şey, genel hareketlerim var ve buraya ben fotonu e, koyduğumda dikkat ederseniz buraya e, fazladan bir şeylerin gelecek bir ton farklı bir şey çıkıyor bir de fotonun enerji yoğunluğu da e, bildiğiniz madde gibi değişmiyor bu odada gaz var bu odanın ben hacmini iki katına çıkarırsam yoğunluğu yarıya düşer Yok. Değil mi? Çünkü yani gaz dediği şey hidrojen atomları var burada doğunuyorlar. Birim yerde 10 tane var diyelim. Buranın hacmi iki katına çıkarırsam birim yerde 5 tane olacak. Ama fotonlar durum farklı. Fotonlar var ama fotonlar aynı anda dalga. Şimdi poznoji düşünelim. Şu hacim içerisinde fotonlar var. İki katına çıkardım uzayın büyüklüğünü. Uzayın hacminin büyüklüğünü. Birim alan, birim hacimdeki foton sayısı yarıya düştü mü? 1000°C gibi düştü. Ama uzayı büyüttüğüm için de fotonun bazı boyu uzamadı mı? Bazı boyu uzadığı için ayrıca foton enerjisi düştü. Dolayısıyla şey, foton kütle çekimde kütle çekim yasası foton üzerine biraz daha farklı işliyor. Fotonun Basın basıncı yani basıncı de... kendi yapısından mı? Yani o, ama ya tundan kaynaklanıyor fotonu. Evet. Ama siz onu uzayı genişlettiğinizde, daha büyük boyut yaptığınız için enerji düşüyor, e, şey e, basıncı da azalıyor. Sonuç, Sonuç e, evren farklı davranıyor. Eğer erken döneme gidersen, ha şu söyleyeyim, şu hacmiyle, bu parçacığın e, yoğunluğunun evren hacmiyle, parçacığın yoğunluğun nasıl değiştiği. Dine veren Şimdi standart baryonik maddeyi koyalım yani şunları koyalım W 0 olacak O zaman ee 1 bölü V olacak Değil mi Ro? Baryonik maddenin enerji oyunu 1 bölü V şeklinde değişecek. Ne madde diyorsun? Baryonik madde yani bunlar Baryonik Baryonik Baryonik Etkili demek aslında. Evet, evet. Yani evet. ağır de <gülüyor> son bunu kullanmışlar yani Neyse. <gülüyor> evet. Bu madde böyle davranıyor. Peki ışının için koyalım? Ne Bunu oranı ne olacak? Bir bölü ee, Ne oluyor? Bir veriyorsa dört verirsin. Bunu hala fiziksel çerçeve değil mi Evet. Yani. Gibi. Şey... Değil. Şimdi ışının evren genişledikçe bu hacimle ters azalıyor bu daha hızlı azalıyor dikkat ederseniz daha hızlı azalıyor yani evrenin belli bir anında eşit miktarda foton ve baryon varsa evren genişlediğinde bir süre sonra fotonlar ortadan kay kaybolmaya başlayacak. Baryonun yanında bir süre sonra esamesi okumayacak değil mi? günümüzde de maddesinin yani bu görün madde çok daha fazla yani şey günlük hayatta yani ışığın etkisini görmüyoruz kütlesi olarak etkisi günümüzde şimdi burada bir sıkıntı yok tamam ama geçmişe gidersek ne oldu bu geleceğe gittikçe ışının daha hızlı küçülüyor ışının enerji yoğunluğu. ama geçmişe gittikçe Geleceğe doğru daha az küçülüyorsa, geçmişe doğru daha hızlı büyüyecek demek. O zaman erken Evren'le ne bekleriz? Bayon değil. Erkin Evren'in evren, e, foton modeli olmasını bekleriz. Şu Big Bang'dan geliyor. Erkin Evren'in sıcak olduğunu buradan görüyor aslında. Özgür, gelecek fikri nasıl girdi? Az önce Newton'da kaldığımızı söyledik, şimdi de söyledikleri Newton fiziklerinin sözüdür ki yani Newton fizik aslında hep şimdinin fizikidir, değil mi? Pardon. Anladım. Evet. An anında etkileşim şimdi Evet. Ha. Şimdi yine Newton fiziği içerisinde bir tıdırıp bir <gülüyor> tıdık söyledim. Burada zaman sağlık nasıl veriyor ama Newton mı? fiziğinde de, genel örtüklere de e, bütün denklemler simetrik. T yerine eksi t yazabilirsin. Zaman konusuna girersek orada termodinamik e, ter, zam, zaman ayrı bir konu yani. Öncesine ve sonrasına, geçmişine ve geleceğine Gönül ben e, şey büyük patlama kuramında yönle ilgili bir kaygım yok çünkü evrenin genişleme gönü zamanı pozitif atlıyor çünkü buradaki entropi geçmişteki entropilere daha yüksektir zamanın yönünü belirleyen şeyin entropiyi e, bu yüzden ters bir boyuta girmiyorum mevcut e, şey benim kontekstim içinde konuşuyoruz. Ama ayrıca o felsefe olarak tartışamıyorum. Ama Big Bang'te zamanın yönünü e, seçebileceği kozmonojik bir şey var. Yani evren genişlediği zaman zamanın yönü. Ama burada zamanla kullanmam gerekmiyor. ya yani zamanı umut. Burada evren daha büyük. Şu tarafa doğru ilerledikçe evren daha büyük. Daha büyük olduğunda bu baryonik maddenin kütlesi enerji yoğunluğu, hacimle ters olan Bunun ışınımın enerji yolunu çok daha hızlı azalıyor geriye doğru gidersen yani evrenin küçüldüğü tarafına doğru gidersen erken evrende ışınımın ışın baskın hale gelmesini beklerim böyleyse yani aslında sizinki 15 dakika sorduk sorun yanıtta bu yani geçmiş sıcak hızı nereden biliyorum bu açıkça söylüyorum aslında ama şimdi bunları geçelim ama şimdi daha farklı bir şey var. W eksi 1 veri 3'ten küçükse bu işaret değişiyor. Artı oldu Ben eksi 1 veri 3'ten W eksi 1 veri 3'ten büyük kullandığım sürece şu bulduğum ilmelenme şu Newton'daki biraz önce gösteren çekme veriyor. Eksi işaretini koruyor. şu Ama öyle bir şey olabilir ki W x bir veri üçten küçük alıp, o durumda pozitif imle elde ediyorum. Ona şey ızgarat genişlemeye karşı bir, ee, neyse. Şimdi ızgarat genişlemeyi bir erken evrende görüyoruz. Bu şu demek. Çok küçük bir bölgesi erken evrende çok küçük bir bölge şu denklemde w-1-3'den küçükseniz zanlı oluyor dedim şimdi w'ya eksi 1 verirse yani vakum enerjisi kullanırsa şu w burada eksi 1 var basınç enerji yolluğunun tersi bir bölge yani negatif basınç var ben bunu nasıl anlatabilirim bir, e, balon var elinizde. Onun içindeki gaz dışa basınç yaptığı için balonu e, şey, şiş tutuyor. Değil mi? Bunun eksi olması demek basıncın negatif yönde olması demek. Bu pozitif basınç. Eğer bir yere gaz koyarsanız o gaz dışa doğru gitmeye çalışacak yani. Bu pozitif basınç. Negatif basınç plastik e, var tutuyorum. içe doğru çekiyor. İşte o negatif basınç. Yani Şimdi gaz dışa doğru itti, it, itiyorsa evreni hızlandırır gibi düşünmeye yatkınız. Ama bir lastiği tutup çekiyorsa bunu böyle yazman demek evrenin e, vakum enerjisi evreni e, çeken bir şey gibi anlaşılır. Yani lastiği çekiyor ama lastik içeri doğru çekecek yerimiz O negatif basınç. Ama işte bu negatif basınç evrenin eksplansiyon olarak geliştirmesine de olur. Yani şöyle geliştiriyor bu şekilde dönüştü siz lastik tutup çektiğinizde içe doğru bir kuvvet uyguluyor lastik size aslında bu kuvveti uygulamasının nedeni dıştaki dışta bir kuvvet olmaması parktan kaynaklanıyor ama uzay tüm uzayın böyle bir lastik olduğunu düşünün böyle durumda dışı diye bir şey olmadığı için o içe doğru çekme bir çekme yapmayacaktır çünkü park yok her yerde aynı miktarda vakumun. Evet. Öyle bir yapısı var vakumun. Vakumun o yapısı evrenin bu şekilde gelişmesine neden oldu. Pozitif bilmeyle. Hem genişliğe hem hızlanıyor. O zaman da evrendeki çok küçük bir bölge, fantum ölçeklerindeki bir bölgeyi siz polonolojik ölçeklere büyütebiliyorsunuz. Vakum çözülür bu bölgeyi. Neyse. Bozum neden basıcımız 0 oldu bu mutluluk? Neyi? değil ama Soğuk için içini. Biraz daha zor bozuluğun Evet. Şuraya basıc yani, Yapıyor mu? Yani. Değil sen, sen basıc şu an? Yani yerine atmak ve doğru bir bakış yapıyorum. Yani bakış oldum, ya, Bu farklar ne olduğunu her yerde. Bozum halde bir, basıncısı yapabilir. basıncısı yapıp, bir, bir bakış krediyatı yapabilirim. Bakış krediyatı farklı bir o niye, nereden şeyler. Tamam. Tamam. tamam. Şimdi bu ekspansiyel genişleme ne işe yarıyor? Şimdi bizim evrende şu an gök adalar, filan bunları görüyoruz. Peki bunların kaynağı ne? Bunların da kaynağı aysel olarak belirsizlik kesimdeki belirsizlik. Erken evrende pantum dalgalanmaları var şu şekilde. <gülüyor> bu kuantum dalgalanmaları enflasyonlar dolayı kozmolojik ölçekleri büyüyebiliyor. Siz o kuantum düzeyindeki enerji farklılıklarını, yoğunluk farklılıklarını kozmolojik ölçekleri büyüttüğünüzde yok adaların kaynağını elde edin. Yani... Aa, bu da <gülüyor> Bu değil. Bu, evrenin 600 yüz bininci yaşındaki, evrendeki ışıktır. İşte bu sıcaklık farklı, onu da söylemem lazım. Bu, ışın ışığı. Farklı renkler, farklı sıcaklıklara karşılık geliyor. Farklı sıcaklıklar demek, farklı enerji yoğunlukları demek. Ve bu farklılıkların kaynağı da, enflasyondan önceki mantın dalgalanmaları. <gülüyor> o pantum dalgalanmaları e, enflasyon döneminde pozolojik ölçeklere büyütüldü Kozmolojik ölçeklere büyüyen yani o pantum dalgalanmaları biz e, şu an görüyoruz bunlar da şu an gördüğünüz gök adaları kökenli oluşturuyor daha küçük bir yere yaklaşalım burada yoğunluk farkları var o yoğunluk farkları Farklı farklı yerler çöpleri neden olacak. İşte yıldızlar oluşuyor. Onlar kümeleniyor gök adaları oluşuyor. Bizim evren ya yani fontun dalgalanmalarından gök adaları oluşturabiliyorsunuz. Bu bu Efendim? Bu nasıl oluşuyoruz? Burak? Evet. Resim vereyim. Evet. Hayır. <gülüyor> bu WMAP Yani... Bu kozun... Bu Burak'ın şeyi nasıl gözlemletiyor? Her şey teleskop da. bir var. Miskerniz bu çıkıyor, uzaya yolladık yani. yani. Uzayda... E, boşluğa bakarak... Her yeri sıcaklığını ölçüyor dedik. Sonları alt alta bir araya getir. Ya yani asıl sonu bu Biz dünyadayız. Koyardık sistemik koyduk. Şimdi gökyüzüm fotoğrafını çekiyoruz. Onu bir düzlem açacağım. Şu bizim gök adam etpisleri. Bunun her dalga boyunda fotoğrafı çeksiniz. Etpisin üstüne koyacağız. Sonra kontakt suyuyuz. Gök adam var. Bunun çıkardığında deminki çekmeyi şeyler nasıl oluyor? Yani biz radyasyonun ne olduğunu. Eee tabii onu yapan şey şu uydu. bu bunların nasıl olması gerekiyor? Bu sıcaklık dağılımları. Ama uzayın geometrisine göre biz o fotoğrafı aldığımızda uzay düzse bunu bunu gözlüyoruz. Uzay düz değilse bunu yerine kapalıysa bunu görüyoruz. Uzay açıksa bunu görüyoruz. Bu şu demek. Ben bunların yapısını inceleyerek uzay düz mü kapalı mı açık mı anlayabiliyorum. Uzay bugün nerelere düşüyoruz. <gülüyor> düz demek çok doğru olmaz. Olmaz olacak. <gülüyor> Mesela benim takip ettimli programda niçin bir yeşil ve sarı olduğuna dair mis popülasyon olarak yani, yani. Yeşil sarı değil parka anlatabilmek için göreyim diye işte 2.7 kermişse yeşil demiş, 2.7 kermişse demiş. gerekiyor diye sadece yani. yani böyle bir ışık kombinasyonu <gülüyor> <de>. <gülüyor> Aslında biz sıcak cisimleri mavi renklerle, soğuk evet. şeyleri kırmızı renklerle gösteriyoruz. Bu da bu renkleri neden de daha canlandırıcı oldun diye sıcak bölgeyi kırmızıyla göstermişler. Öyle bir renk şeyi var ki yani e, renk. Ya, a, aslında şöyle renk şey bakın, var. yani bu yani çok çok tartışma. bu bu tür tartışma oluyor da, bunlar aslında yani medya da çıkıyor belki. Birileri ya yani bir insanlar tartışıyor ama bu çok gereksiz aslında çünkü şöyle yapabiliriz. Ee,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 Farklı. Bu sadece, ya bu renk önemli değil. Yani ya kırmızı bir her, bir yerine bir tavşan var. koyayım. Yani o bana sadece farklılığı anlatsın diye. Sadece bu. Yani evdeki muslukları kırmızı musluk ıı, sıcak, mavi musluk soğuk. Ama fizikçi için tam tersidir. Yani çünkü mavi daha isteken haline karşı gelir. O sembol. Yani o bana sadece bir şey, farklı olduğunu anlatsın diye bir şey. Yüzlük maddığı ile çilmiş. Orada öyle bir tartışma olması için önemli değil. çok önemli Buradaki evet. aslında bu şey aslında çok bir yani. hatta boyuk alıp kaçıştırıyor ya. Sanmıyorum. şey anlıyor. Şimdi evet. buradaki özellik olduğu değil. Buradaki olmaz. Çünkü mutluluk farklarından, yolluk farklarından oradan da... Yani yani bir kompozisyon da söyleniyor. Yani bu tekerleğe bu da bir naber diye geçiyor diyorsun. Bu da altı yıldan yani fazla. Yani evet. Aslında e, sizin dediğiniz şey sana evet. başka bir şey arkadaşlar böyle. Yani evet. e, belgesel sanırım değil. Evet mi? yani. Orada şu olabilir. E, yani. Şey olay şu, şimdi bu evet. CMB desenli evet. o farklılaşmalar rastgele olması gerekiyor. Yok rastgele ise bunun ne büyüklükte olması gerektiğini standart modele göre evren genişlediyse ki onda e, şeyde e, enflasyon varsa enflasyon var ise evren şu şekilde genişliyor yoksa Big Bang Corsair'ı böyle genişleyecekti şu bunu o e, farklılıkları nasıl yapılandıracağını bunu nasıl yapılandıracağını biliyoruz. O büyük kozmoloji dergisinde onu anlatıyorlar. Çünkü şu şuna bakarak gözlemlediğimiz e, mikrodalga arka ışınımını yani o resmi eğer evren böyle olsaydı oluşturamıyorsun. O gözlemlendikten sonra ilk kez gözlemlendikten sonra bir şeyler anlaşıldı ki şurada bir sorun var. Burada bir sorun var. Sonra sorunu çözdük. Yanilar çözdünüz düşünüyoruz şu an. Evet. Tavla şu Bugün ne var evrende %23 karanlık madde %72 karanlık enerji %55 atomlar 13.70 milyar yıl önce ne vardı onu da biliyorum %63 karanlık madde vardı %12 atom vardı %15 atom vardı daha da geriyeyim. Şimdi foton bunlar hepsini mi bastıracak? Nöklolar var. Biz e, 13.7 Yani biz evrenin çok çok ilk saniyelerinin e, milyonda birinden daha küçük zamanları bilmiyoruz ama evrenin ilk 3 saniyesinden bugüne kadar evrenin tüm evreni biliyoruz aslında. E, yani bu insan tarihinin daha önce olmayan bir şey. İki tane önemli gözünüz var. Bu Nobel alınma gözler. Mikrodalgadan e, almıştım onunda, bir de e, kümenlerden. Bu grafik şunu söylüyor. Şu W şey omega m benim e, evrendeki e, madde miktarı. Bu taz madde. Bir de karanlık madde Karanlık maddeler ile bu taz madde arasında bugün bir fark yok kosmolojik anlamda. Saniş. Bu e, omega lambda dediğim şeyde karanlık enerjinin miktarı gösteriyor. Süper ne olar? o gözlemleri analiz edildiğinde e, şu, şu aralıkta bir yerde olması lazım bu oranlar buna toprağı bir olacak bir uzay ise o e, gösterdiğim renkli e, mikrobağalardan anlaşımından baktığında buna dik ayrı bir şey çıkıyor çünkü çok şanslıyız bu hepsi olduğu için ben Evrenimin, e, evrende ne miktarda madde var, ne miktarda karanlık enerji var, şurada kısıtlayabiliyorum. Şurada bir yerde. Bunlar aynı yerde olsaydı bir şey söyleyebilirim. Dik olduğu için. O, onun Yani gözlemin özelliğiyle ilgili, onun ilgili. Biz evrenin parametrelerini şu gözlemlerden bugün çok iyi biliyoruz. Çok, çok şey şey herkesin hani de işte şu anki bir platformda 180 yeni sonra 2 180 vardı işte kitlesi varmış, karama matkalem bu, bu değişimin tam olarak senin boğmadın, bu tabana seyretme, senin baya hani, nasıl oluyor, böyle şeylerin, evet bu. Buna neden için yapıldı? Maddi için yapıldı. Mantar çeşit için yapıldı. Nefre için yapıldı. Bunlar e, aynı değilse geç bir şey enerji oluyor. Tahtlar. Yoksa tahtlar. Şimdi bu e, kan enerjinin bulunması bir şeyi çözdü. Evrenin yaşıyla ilgili bir şey. Evrenin yaşı kararlılık enerji yoksa daha küçük bir ama anastronimden biliyoruz ki evrenin yaşı e, 10 milyar civarında bir şey bir olması lazım. Ama daha önceki e, gözlemlere e, yani evren modeli yaptığınızda evrenin yaşını 9-10 gibi bir şey buluyorsunuz. Ama evreni rızlandırarak geliştirirseniz ders probleminde türüdürsün. Bu e, Nobel Eylül'ü gelen <gülüyor> mesele şu, şunlar süper ne olarak? bu geçmişe doğru okuyorsunuz ki bakın dikkat ederseniz şu supernova şu e, aşağı yukarı nereye bekliyor e, 10 milyar öncesine kadar bekliyor yani siz en uzaktaki supernova'ya baktığınızda evet 9-10 milyar yıl önceki e, hareketini görüyorsunuz aslında dolayısıyla her farklı uzaklıktaki su kaynava evrenin farklı yaşlarındaki hareketi aklına bilgi veriyor. Bunları e, noktaladığımızda <gülüyor> geçen şu eğriye baktığımızda şu gelişiyorlar bu bize e, evrenin burada böyle ama şimdi devam edersek şöyle geliyor ızlanarak genişlediğini gösteriyorum. Arada sırada Böyle şeyler çıkıyor. Bu durumda evrenin en uzakının en yaşlı olması gerekiyor ama evrene en uzaktakiler daha yakın insanlarla en uzakta kişilerden daha yaşlı olabileceği öncelikle. O durumlar yaşanıyor. Gerçekliği var mı diye soruyorum. Olamaz. Yani Hı -hı. Şey, yanlış bir şey yapıyorlar düzeltmeleri gerekiyor. Bir de bu evrenle ilgili bir plazma kuralından kural mahaburu şey Çok. <gülüyor> o kuralı bu dünyada çalışan tüm yaptılar Çok Çünkü bu Ama o zaman söyledik Evet. Şimdi bu <gülüyor> burada siz... Sadece evreni anlatacak özel bir kuram yazdırsın. O kadar çok birbirine oturan, o kadar çok şey var ki. Ama mesela burada ya yani evrenin elektromanyetik teoriyle bir açıklamayı, Newton fizik ile açıklama çalışanlar var. Göz arada dönme yörüngelerini. Newton fizik ile açıklayacak. Karanlık madde kavramından kurtulmak için. Ama bu sefer ne yapıyor? Newton fizikinin şu yazdığı. Newton kitle çekim yasası ile var ya, adam şunu yapıyor. Sonra meşhur bir arkadaşımız var bizim, neydi? Özgür Gültekin. O çok seviyor böyle şeyleri. Siyasi görüşle bilim yapıyor. O işe öyle olmuyor. Yani, e, F eşittir eksi G n bölü işte F demeyelim, potansiyel yazalım. V koyayım. Bu Newton potansiyeli. Gidiyor buraya eliyle bir tane R koyayım diyor. Buna göre gökada dönme eğrisini açıklıyorum diyor. Hangisini? Şunu açıklayalım, bunu açıklayalım, bunu. Peki gökadaları arasındaki etkileşimi açıklamak için ne yapıyorsun? O zaman da diyor buna işte bir tane R koyuyor. Peki beş gökada için ne yapacak Hadi bunu değiştirin. Buraya bir tane elen R koyayım. Tamam. Şimdi bunu yaptığında Bizim yazılı yasaların bazı temel şeyleri koruması lazım. Açısal manantılı korunumunu sağlaması gerekiyor. Siz buraya renk koyduğunuzda açısal manantılı korunumu gidiyor, enerji korunumu gidiyor. Yani siz bu şu denklemlerle kapınıza göre oynayamıyorsunuz. Yani her gök adayı için ayrı fizik yasasını yazacağım. Anlatabiliyor muyum demek Yani mesele şu, siz bir tek Kur'an yazacaksınız, bu tek Kur'an ile ben Evrendeki izocan her gün bolunun söylüyorum Evrenin sıcaklığını söylüyorum. Elektro'nun protonun kütlesini söylüyorum. şey gök, şey Güneş'in ne kadar enerji, e, bir uzayın ne kadar enerji çıkardığını söylüyor. Bir sürü şey söylüyor bu kuran. Öteki kuran diyor ki, e, şey bu yörünge'nin dönme evresini açıklıyor. Ve bunlar hepsi birbirine oturuyor. Yani öteki kozmoloji yazın için yazılmış bir Kur'an değil. Genel bir temel kuram. Siz Genel Öğretik'teyi e, Merkür'e uygulayabilirsiniz. Genel Öğretik'teyi siz e, GPS kullanıyor musun? bilmiyorum telefonunda. GPS hesabını yaparken uygulayar Genel Öğretik'te denklemlerini kullanıyor. Çünkü buradaki zaman ile oradaki zaman akışı aynı değil. Onun için gerekli e, zaman dönüşümünü yapıp sana, seni koordinatlarını o şekilde bildiriyor GPS. Ama aynı yasada, ben evreni nasıl evinleştim de söylüyor. Yani ben temel bir yasayı kullanarak evrenin evrimini anlatıyorum ve bizim derdimiz tek bir yasayla evrenlik her şeyi açıklamak. Ben kuantum mekaniğindeki dalgalanmalarla yok adalar arasında ilişki kurabiliyorken, kuantumlar birbirini bu şekilde destekliyorken, girip ya yani plazma ya neyi açıkları, hiçbir şey açıklamıyor. Yani bir şey tekil bir şey açıklaması yeterli değil. Onu temel bir yasa olması lazım birçok şeye uygulanmış, e, işe yaradığını görmüş olması gerekiyor. Her şeyin yerli yeri yeri, yeri okuması Ve bu e, karanlık enerjide birçok sorun var. Evren erken döneminde de birçok sorun var. Ama sorunlarımızın ne olduğunu biliyoruz. Mesela burada. Ben benim kuramla çalışıyorum ama sorunların ne olduğunu biliyorum. Anlatabiliyor muyuz? Yani burada sorun olması sorun değil. Sorun olması bu kuramın hala işe yaradığını gösteriyor. Sorunlar var, o sorunların üstüne girip bir insanla çalışıp tık tık tık tık bir şeyleri çözüyoruz. Yani, sorun olması sorun değil. Çünkü o sorunların ne olduğunu biliyorum. Elimde bir kuram olduğunu düşünüyor, sorunların ne olduğunu bile bilmiyorum. Bir şey açıklamıyorum. Üstasından tuttuğumuz bazı şeyler <gülüyor> var. Mesela bu nedeni, yani bu nedeni... Yani. Andromeda şöyle, Andromeda çok yakın bize. Yakın olduğu için benim ee, şey... İki gökada arasındaki, bunların e, aslında şöyle, Newton fiziğinde iki kütle birbirine etki de bulunuyor. Yani kütle de bunlar birbirlerini etkilemiyor doğru Bunlar bulundukları uzayı büküyorlar. Andromeda ile bizim gökadımız yakın olduğu için bunların, e, bunlar tırnak içerisinde, bunlar kütle çekim alıyor, tırnak içerisinde böyle birbirlerini etkilediği için bunlar birbirine yaklaşıyor. Yeterli uzak değiller de onlar. Ona gerek yok ki. Yani Andromedia'ya ben niye şey o kadar değer vereyim? Daha daha daha götürüm işte. Evet. Nerede? Ha. E bakın. Ya burada birbiri içerisinden geçen göfere kümesi var. Yani bu iki Siz burada otursanız o yokaraya birbirine yaklaşıyor, biri birbirinin üstünden geçip gidiyorlar. Yani bunlar yerel olaylar. Ben kozmoloji e, konuşurken, yani bunların trilyon tane, trilyon tane, trilyon tane bir arada olduğu bir şey oluyor. Kozmoloji konuşuruz da aslında bir yokaradaki nokta parçalı. Yani şöyle bir düşünün: Siz bir balonu genişletiyorsunuz, içine gaz var, bir hidrojen atomu var, rastgele elektrütleiyor. Balonu genişlettiğiniz için bunlar birbirine uzaklaşıyor. Ha, bazıları birbirine yakınlaşacaktı. Yani, o yerel şeyler çok önemliydi. Yani, yani sıkıntılar hiçbir şey soruları sıkıntılarını göz aramayacak. Yani, hiç temirgin olduğunuzu yani, evet, yani evrenin büyüklüğü ve yapılan Bir de çok küçük zamanda geçildi. Çok yakın 3 günlerden oldu. Yani çok yakın zamana kadar 13 milyar yıl önceydi ama 20'nin öncesinde daha farklı adam veriyorduk. Daha 20'nin 20 daha farklı adam <Gülüyor> Ya bu kadar devasa bir yeden ve e, bu kadar tedirgin olmadan ve teoriye bu kadar güven e, sizce... Başka bir e, seçeneğiniz var mı? Şekli? Başka bir şeyiniz yok zaten. Siz Hayır, e, teoriye daha periodik bir şey yaparsınız. Teoriden rahatsız değilim. Teorinin kendini sunmak için bu kadar e, güçlü ve yani hani Burada eğer bir olarak da katkıda bulunacaksa, eğer siz az önce biz çok güzel bir şey mifak ettiniz, yani dediniz ki, bu bir, bu bir, bir paradigma. E, Paradigmaların işine şey, şimdi, yani Thomas Kuhn'un tabiriyle olursa, farklı e, işliyorlar, cezaevle yedikleri şeyler var, dahil var, etim var. E, ve sizin bu söylemeyi e, kullanıp yani, yani, eğer bir felsefeci var muhtemelen de gelecektir. Bu açıklama modellerini söylerken muhtemelen, ...bizim farkına varamadığımız ama işin ustası olan insanların farkına varacağı bazı... ...siz nasıl başka kuranların eksikliklerini söylerken farklı şeyler söylüyorsanız... ...muhtemelen bu paradigmanın içinde dahil olmamış, paradigmanın dışında ama... ...sizin kadar sesinizi e, yükseltme şansı olmayan, yani alternatif paradigma'yı paradigmaya... olan sesler varsa, hiç böyle düşündüğünüz oluyor mu diye söylüyoruz sadece? E, bu ne şey yapayım? Gönlük oraya nasıl olacağım? Hemen e, şey da yanıklıyım. Bir şey besliyorum. Şimdi... E, tamam. Thomas Kuno, Araksanlı Koyre İklam. E, anlıyorum. Tamam. Ama onlar da biraz sanki işe eksik bakmışlar. Yani... E, Bu görüntü oraya... <gülüyor> Şimdi... Payetikma var hala yani çünkü nasıl ee, yani payetikmanın olduğu yeri göstereceğim şimdi şimdi açtığımız denklemine yani, baktığınızda şu Anşalan eklemi, bunlar yapım çalışma. Anşalan eklemi, uzay geometrisi var. Biraz, e, şöyle bir grafik göstereceğim. Ha, şunu göstereyim. Şöyle, aklınıza tutun istiyor bir şey. Bu anşalan eklemi. Klasik, genel relativite teorisi. Bu da, e, şey, üç dört boyutlu uzay-zaman. zamanı zaman, zaman x y z gibi düşünebiliriz. Bu küresel koordinatlar verilmiş ama ama x y z. Burada bir kozmolojik çözüm bu. Bunu yapıyorsunuz silah. Ee, şey. Evrenin genişlemesinin grafiği şu. Test bu da başlangıç var. Yavaşlayarak gidiyor. Sonra hızlanmaya başlıyor. Bu, bu gördüğünüz şekle benzer bir şey. Bu Kronolojik prantal bir çalışma Benim kendi yaptığım işim işte. Şimdi Bu genel öğretikleri Şimdi çok başka bir şey göstereceğim sicip kuramı. Sicip kuramını e, şu sicip kuramında sicip kuramını siz içerisinden gövüktasyon kısmını çektiğinizde elinize kalan şey. Neton gövüktü. Şunlar olmasaydı şunlar olmasaydı, sadece re olsaydı Einstein'ın alan denkmeyi görecekmiş şey. oldu. Şimdi boyuta bakın. Bu da Boyut Nerede? Zaman X, Y, Z 3 boyutlu benim uzayım Ek uzayla 1, 2, 3, 4, n Sonsuz tane Sonsuz tane ek boyut var Einstein Genel hem de kullanmıyorum Sonsuz tane ek boyut koyuyorum Benim 3 boyutlu uzayım var Sonra bunları Çözüyorsunuz Şey böyle. tekrarını isteyeceğim. Ha. Yok. Şu kuramın aslı farkını gösteren çok güzel bir şey. uzay zaman kullanarak elde edilmiş bizim evret bizim gördüğümüz uzayın nasıl davranacağını denk geliyor genel örtük elde edilmiş zaten ikisi aslında aynı artanjan bu targolik şuradaki sarıfı çarpı t eksi bir k bölü m çarpı t eksi bir genel örtük tere, şurada m diye bir şey var sabit o, onun ne olduğunu bilmiyorum. Gözleme bakacağım, gözlemden bulacağım. Burada yani tere, burada m devir serbest parametre varken benim gözleyerek bulacağım bir şey varken stick gittiğinde gittiğimde bakın ne var? En bağlı bir şey var. En e dediğim şey ek uzayların sayısı. Yani tere, bu m benim gözlemden bulacağım herhangi bir şey olabilecekken Sıcip kuralının bana onun ne olacağını en başta kendisi söylüyor. Burada enerji gibi davranan şey, uzayda, diğer tüm düşündüğümde uzayda bu hareketi yapacak olan bir tür enerji kaynağı olması gerektiğini düşünüyorum. Ona karanlık enerji diyor. Çok boyutlu uzay zamanı, sıcip kuralına gittiğinde uzayda hiçbir şey yok, boş uzay olduğunu düşünüyorum. Sıcık kronunu bana kendi inerliyor. Özel bir şey koymadım içine. Şimdi paradigma şurada. Yani örtülükte çerçevesine bakarsam, diyorum ki bu davranışı veren bir tür enerji var evrenin içinde. Bir enerji kaynağı var. Dark enerji. Yapısını çok iyi bilmiyorum ama böyle bir davranış veriyor. Sıcık kronunda konuşunca, ha yani örtülükte doğru değil. Sıcık kronundan elde ettiğim gravitasyon yasasını kullanmam lazım. Ne oldu? Ve Ek ha, Ek uzayların olması gerekiyor. Çünkü ele ve değere göre bu değişiyor. Şimdi paradigma bu. Paradigma anlarsam yani şu değil artık paradigma. Ha, evren genişliyormuş genişlemiyor. Bu paradigma meselesi değil. Dünya yuvarlak mı değil mi? Yani şimdi paradigma var da bu saatten sonra paradigma dünya tepsi şeklinde olacağı şekilde değişemez ki. Yani paradigma değişiyor ama. bunun e, anladığı gibi ya da Koyne'nin anladığı gibi insanlar e, bir önceki paradigma tamamen farklı göremez. O paradigmanın bir olanak şeyi var, onun bir renci var yani. Ben paradigma e, ayrımın nerede çıkacağını biliyorum. Böyle, benim böyle bir avantajım var. Belki o dönemde yoktu. Panteliyon ya da e, Bunlara hepsini geçerip Başka bir şey yoksa Son şeyleri olsun Ama yani sabit değilse Değişebilir falan Işığınızı o, o, onu da söyleyeyim Onu da konuşuruz Bu da yine genel örtülte Genel yani örtülte ama Zaman 3 boyutlu uzay İçinde yaşadığımız uzay Soğuk su boyutlu uzay Bunu çözüyorsunuz Eee Paylaşma nerede olduğunu göstermeye çalışıyorum. Yani bir felsefeyle teması olan e, teorik fizik yapan bir kişi olarak paylaşma da e, ne anladığını göstermek istiyorum. şey çok boyutlu uzay zamanda sonsuz boyutlu uzay zamandaki bir negatif kozmeniz sabitliği bir şey Rol çok boyutlu uzay zamanda çok boyutlu bir madde var ne olduğunu bilmiyoruz bu boyut sayısı bu benim 3 boyutlu uzayda gördüğüm enerji yolundu yani şöyle diyeyim aslında ben çok boyutlu bir uzay zamanında yaşıyorum. Ama o boyutlar çok küçük olduğu için göremiyorum. Ve ben burada yaşayan bir kişi olarak gözlem yaptığımda benim gördüğüm şey süpernova'nın hareketi. Ben süpernova'nın hareketine gidip nerede kullanacağım ki bir fikir elde edeyim? Aşağıların eklemlerinde. Benim kozmonolojide gözlemlediği bir şey evren enerji yoğunluğu değil. Evrendeki maddenin basıncı da delik. Benim gözlemlediğim şey şu. A'yı görüyorum. Yani evrenin yarıçapı zamanı nasıl değişiyor onu görüyorum. Ben evrenin çapının nasıl değiştiğini gördükten sonra evrenin enerji yoğunluğuyla ilgili bir, bir şey söylemek istiyorum bir insan olarak. Bunu nasıl yapabilirim? Tek bir yolum var. Bir teori alacağım hemen. Bir bir makine teorisi. Ben gözlerimi onun içine koyacağım ve bana bir sonuç verecek. teoriler teoriye farklı sonuçlar çıkacak. Şimdi ben e, çok boyutlu uzay zamanda ürettiğim şey davranışı gidip aç zaman denklemini, üç 3 boyutlu oldu varsaya koyduğumda şu renkleme elde Bu ne diyor? Onu söyleyeyim ben. Şu. Sabit bir pozitif enerji yolluğu var. Ama lambda doğası gereği. Benim varsayımdan dolayı nedir? Çok boyutlu <gülüyor> uzay zamandaki negatif kütle benim yaşadığım uzayda kendini pozitif ne gibi gösteriyor. Şimdi bu iş çalışmada paradigma yapabilirim. Sıcık kuramı kullandım. Teorinin kendisi aslında farklı. O yüzden e, bu davranışı görüyorum. Yani Türkiye standart yani Türkiye içerisindeyim. Evrenin içerisinde bilmediğim bir tür enerji kaynağı var. Başka bir paradigma olabilir. Ya da e, çok boyutlu Uzay var, o çok büyük uzaydaki e, bilmediğim bir tür madde kendini bu uzayda bana böyle sergiliyor. Paradigma dan bulunan arasında. Ben paradigma değiştirip daha de sağlıklı bir şeyle gitmeyeceğim. Yani e, dünyanın düz olduğunu düşünmeyeceğim. Burası e, bana kalırsa yani e, bir de burada çok iyi, önemli bir noktayı söylemek istiyorum. Altın çizeyim. Sonra neredir o? E, Ha, son sözü. Hayır Bu genel ölçekte bana daha çok serbest geliyor. Meli oynar, oynarım, Meli oynadım bir farklı farklı şey evraklar geliyor. Ama o oynayabileceğim bir şey yok. Ben eğer Birleşik e, her şey teorisini elde edersen o öyle bir teori olacak ki, o masaya koyduğunda ben. Bana gözlemsel bir şey bırakmayacak. Her şey nasıl olacağını tek doğrudan verecek bana. Yani bana karşı olan olacak. Ama oynayabileceğim şey olmayacak tabii. Neyse. Evet. Ee, teşekkür ederim. Sonra ben geçiyim. Kimse Şimdi Avustan'da. E, mekanın kaç boyutlu olduğu konutu diye bir şey Şimdi bunu nasıl anlamadayız? Yani bir örnek vermek gerekirse bu oda mekan. Bu odadaki eşyalar, kahtalar, masalar, ağaçlar, sandalyeler olursa bu üç boyutlu diyoruz. Yani bu odanın kendiliğinden bir mekanı yok. Yani var da hani onun boyutlarıyla ile ilgili benim e, yani boyutunu çıkarsam mekan var demem de bir anlıyor. Ama ben bu odaya başka bir şey koyarsam bu enerji yığılığı koyabilirsin ama buranın artık mekanı yani bu odanın sınırları da olmak için, zaman, olmaktan çıkacak. Çünkü verdiği növretliğini, topu, konuştopunu zaman yani e, o cisme göre bir mekan. Yani mekan içindeki neslenden bağımlı olarak belli özelliğe sahip değil. Yani öyle düşünmek. Yani, biz alışkanlıklarımızda 3 yani, boyutlu diye düşünüyoruz. Aslında kaç boyutlu olduk. Şimdi alışkanlıklarımıza bağlı. Ben yani, deyince bu olayı şimdi bu tip meselenelde olduyorsan 3 boyutlu olarak kabul ediyorsun. Aslında burada 3 boyutlu diye bir şey yok. Yani meselenel dolayısıyla konularla yani, ilişkin bilgimi ortaya yapabilmek için ben 3 boyutlu diyeyim. Yani böyle düşünmek lazım. Yani bağımsız bir mekanın boyutlu yok galiba. Yani. Şimdi e, bunun felsefi bağlamda e, çok su götürecek bir olsa da şey, bilim servis çalışma yaparken siz belli ve sistem içerisinde rekanı tanımlamış olur Bunları bizim fizikçi olarak anladığımız şey konumu ifade edecek servis kaynaklısı Ben bir e, cismi bir parça yazıyorum ya da Söylersen, bir noktanın yerini ifade etmek için kaç tane ayrı sayı verirsen bu tam kadar. olarak yerini söylerim ben iki boyutu, yani şey bir to mekanide ama siz bu geometri kendisini ezilip üzülecek, şişecek daralacak bir şey olarak aldığınızda o mekanın içerisinde düşündüğünüz cismi, boyutuna yerde o kavram sayı, ihtiyaç durumun sayı sayısı değişebilir. Yani bir olarak senin söylediğin bana e, içindeki Elin nesnelerden bağımsız bir mekan mevcuttur diye demiyoruz. Yani öyle şey demiyorum. Yani senin söylediğinden anladığında bu Mekanı bir e, diğer nesneleri kullanabilmek için, ifade edebilmek için e, bir baştan gibi. zaten bir mekan sistemi oluşturmuş evet. oluyorum. Onun içerisinde bunları anlamlıyorum. Yani o... Yani... Evet. evet, ama o teorinin bir parçası aslında. Tamam. Yani ben bir teori kuracaksa önce e, teorideki konu ve zaman kavramını anlatacağı bir çerçeve oluşturup onun içerisinde... ...bütün teori olacak. Şimdi çerçeve. Hareket, e, yani tabii <gülüyor> yani, ...bisimin sahip olduğu... Ee, özellikler mekan kavramı aracılığıyla tanımlanıyor. Yani bir bismi nasıl bir özelliğe sahip olur? yani bu katı bismi bir üç boyutlu diyor. Yani e, ona göre bir mekan tasarlıyorlar. Yani ona göre bir mekan kavramıyla kullanarak onları yapabiliyor. Burada iki şey var. Cismin yani hareketi yani fiziksel özellikleri mekanın fiziksel özellikleri ile ilişkiliyor. Yani bir mekan onun fiziksel özelliklerinden bağımlı olarak tanımlılabilir değil. Yani mekanı ben kendi sistemi içerisinde eğer fizik sistemi yoksa içerisinde o cismin hareketini uygun olarak tanımlıyor. E, Kutu boyutu, en büyük bir, en büyük bir, en büyük en büyük bir. Ve bu desin de bana cismin, sebep oluyor, yardımcı oluyor. Yani böyle bir şimdi fizikçinin söylediklerine ait bir şey mi? Yani bir matematiksel sistem olarak bir mekan tanesi yapıyorsa devam, devam anlatmaya kalktığında içerisine bir parçacık koyuyorum Yani bir tenis okuyorum, bir nokta diyoruz. Evet. Yani yoksa alt bir şey olur. Ama yani hangi saniyesi doğruyor, onu? Yani bu, Çok bu mekan katkıları bu mesnede çıkarsa, buraya parçacıklarla sıkıştırırsak, onun mekanı bu içindeki mesnelerden bağlantı olarak bir nokta olmuyor yani parçacık dokoysa bu mekan aynı mekan olmuyor. Yani parçacığa göre Bütün yani, evleri boşaltsam evet. Mekan, mekan olacaktı diye gözlemci de olmayacak. Eğer yani gözlemci olsa bile bir şey yoksa gözlemcimiz de anlamıyor. Peki ben burada ilginç bir şey zor istiyorum esas esasen hep mekanın boyutlu var düşünüyoruz. Biraz evvel konuşurken zamana geriye giderken yani evinin başa giderken zamanın gidiş yönünden bahsediyoruz. Evet. Burada, burada biz mekan boyutu olarak düşünüyoruz da, zamanda niye boyut düşünmeyelim? Yani zaman niye diskre olmasın? Veya dalgalı olmasın? Yani niye hızlanan veya yavaşlayan olmasın? E, zaten var ya örtüyoruz. Evet. Yani ben e, zaman synchronize yazdığınız gerektiğini zamanın kendisi de zaten sarkı zartmıyor. Evet. O modelleri hepsinde. Evet. Yani ölçüken de zaten zaman sarkı zartmıyor. Evet. Yani e, şey her erken döneminde ölçtüğünüz zamanla uygun zamanı kıyaslayamazsınız. Tamam, peşin Yani genel bu zaten e, var olan bir şey. Buna zaman boyutu mu demek lazım? Yani mekanda boyut var. 3 boyut var, 5 Zamanda buna boyut demek lazım? Zaman boyut olarak kalıyoruz ama uzaysal boyuttan zaman, biraz farklı. Yok ya kendisinin boyutu var. Mekanın yani, en boyutu var. 3 <gülüyor> boyut var, 5 boyut var. Ha, o e, tek boyut zaman kullanıyoruz. Ama şunu söyleyeyim, e, birden fazla zaman olur teoriler yazmak için. Yani kübik zaman mesela yapabilirsiniz. Var öyle teoriler yazmak için. Ne kadar işe yarar? Yani, çünkü, <gülüyor> sizi <gülüyor> yazdığınız teoriden sizi işe yarayacak enerji koruması. <gülüyor> sen mantık korumu, yani işe yarayacak bir sistem oluşturmuş olacaksın. <gülüyor> evet. e, kareyi geçtiniz, kareyi geçtiniz, iki zaman yazdınız. Onları nasıl yaparsınız? <gülüyor> evet. A böyle denemeler var ve kendi oluyor şekilde beceriyoruz karanlık madde ve karanlık enerji şimdi çıkıyor yani bu sistem içerisinde bu tarzlığı sağlamak adına açıklamamayan karanlık madde elektrik yükü olmayan ışıkla hiç etkileşmeyen ya da çok az etkileşen basıncı sıfır olan parçacıklar yani bir geri çıkarımla mı elde ediyorsunuz karanlık madde? yani el Hayır. Var. maddeyi karanlık maddeyi gökada dönme eğilere baktığımızda e, kepler yasana e uymuyor o gökada dönme eğilerini evet. Kepra yasalarını için sizin 4 kat bayılık maddenin yani izojen, herhalif, nesin, bundan 4 kat kadar ek bir kütle olması gerektiği görülmüş Ona karanlık madde demişler yani bilmediğim, görmediğim, ışıkla etkileşmeyen bir kütle var orada buradan karanlık madde fikri ortaya çıkıyor. daha sonra Gökada dinamiklere batıldığında da böyle bir kütle meselesi çıkıyor ee, hidrojen, helyum bolluklarını bugün evrende biliyoruz. Erken evrende hidrojen ve helyum oluşurken yine kananlık madde miktarının baryon miktarının dört katı olması gerekiyor ki evren her şey helyuma dönüşmesin. O, bu hidrojen, helyum oranı bu oranda olması için yine kananlık maddenin baryonlık maddenin dört katı olması lazım. Bu bağımsız bir şey. Demin göster o bir animasyon vardı. Onu gördüğünüz bilmiyorum. gördüm. Aslında madde maddenin kanıtı gökadalardan falan gelmiyor. Çünkü onlara her zaman artan kitle açıklam mümkün ama astronomik gözlem bunu gösteriyor. İki tane gökada kümesi var. Bunlar birbiri içinden geçiyor. Kanıt madde dediğim elektrik yükü yok. Yani ışıkla etkileşmiyor. Aslında ikisi birbirine renk geliyor. Işıkla çok zayıf etkileşiyor, etkileşiyor ya da hiç etkileşmiyor. Ve bunlar soğuk ışıkla etkileşmediği için zaten soğuklamasını beklersin. Çok hızlı olursa yığılma yapamaz. Nitrolar değil karanlık madde. Etkileşmiyor. Evet. Dolayısıyla görmüyoruz bunu. Evet. Ee, i̇ki gökar hükümetleri birbirinden geçtiği zaman toz, bildiğin bayrılık madde birbiriyle çarpar. Ortada kalır. Yıldızlar daha rahat bir şekilde geçer gider. Ama karanlık madde kimseye dinlemez. Geçip gider. Dolayısıyla o bölge fotoğrafını optik bölgede çektiğinizde kütle merkezleri iki tane kütle merkezi görüyorsunuz şu şekilde. x ile çektiğinizde gazın nerede olduğuna baktığınızda gaz şu ortada yoğunlaşmış. Ama e, mikro lensing makro lensing e, yöntemiyle yani arkadan gelen ışığın nasıl bir yol izlediğini e, tahmin ederek kütle merkezi hesapladığında daha dışarıda çıktı. Bu kanıt madde kanıtıdır. Çünkü iki kütle birbirine, şey, iki 2 gök tarafı geçiyorsa kanıt madde hiç yavaşlamadan geçip en dışlara kadar gidecek. Ee, yıldızlar ile madde biraz etkileşecek filan. Onun için daha az bir çare kalacak ama gaz ortada kalacak. Bu durumu açıklayabilmenin tek yolu kanıtmak. Bu <gülüyor> gözlemsel şey. Ama Kalanlık madde, sicim kuramının öngördüğü bir şey var. Tam olarak çıkaramadık ama Sicim kuramını yazdığınızda Buna benzer bir takıp parçacıklar elde ediyorsunuz. Öyle bir parçacık çıkıyor ki sizin karşınıza Işıkla ee, etkileşmiyor elektromanyetik yük yok ee, Kütlesi çok Buna sicim kuramı öngörebiliyor. tür parçacıkları öngörebiliyorsun. Devletinde bir teori var. Bu teori bildiğim şeyleri öngörüyor, bunu da öngörüyor. Bu güzel. Ama sicil kuranlarında işte başka sorunlar var. Ama e, ben gözden sonra bunu gördüm ama hiçbir teori bana bunu vermiyorsa ya da benzeri bir şeyler vermiyorsa ciddi, ciddi bir sorun var ortada. Ama sicil kuranlarında buna benzer birtakım şeyler e, bu, bu özelliklerin en azından bazılarına bir birtakım bir parçalıklar üretebileceğimi biliyorum. Karanlık enerji bambaşka bir şey. Karanlık enerji tüm uzaya yayılmış homojen, izotropik yani homojen dediğim her yerde aynı büyüklükte her yerde aynı büyüklükte olduğu için ben onun farkını göremiyorum şu an burada ha burada bir farklılık olanlar için onu fark edemezsin sen şu masaya evini koyuyorsun nereden almıyor bu da masa olduğunu? Yani çünkü burada var, bir şey nasıl? var potansiyel farkı var, var varlığını nereden biliyorsun? yine başka sistemlerin tutarlılığını sağlamak Einstein var. alan renklemleri yalnızca ve yalnızca Einstein alan renklemleri e, mutlak enerji yoğunluğuna duyarlı uzayın geometrisinden biliyorum. Evrende e, madde miktarına baktığında gördüğüm karanlık maddenin ve baryolik maddenin toplamının e, aşağı yukarı işte 3 katı kadar bilmediğim bir tür e, enerji yoğunluğuyla dolu olması lazım evren. Yoksa o enerji nerede? O enerji olmasaydı evren açık olması lazım. Açık olması demek başları gibi her şeyin dağılması demek. Biz buradayız. Evren düz. Geometrisini karnımalardan biliyorum. CMB'den biliyorum. Evren düz. Düz olması demek e, benim gördüğüm karanlık madde ve bayrılık maddenin üç katı kadar bir enerjiyle tüm uzaya eşit olarak dağılmış olması gerekiyor. Eşit dağılmasaydı yine görürdüm. Eşit hiçbir şekilde onu göremiyorum. Sadece kozmolojide görüyorum etkisini. Bu şu demek. Bu eşit dağılmış demek. Çünkü diğer hiçbir fiziksel süreç e, bütün fiziksel süreçler, farklarla oluyor. Ama alan denkleme o enerji yoğunluğunu duyarlıyor. Bu kanallık enerji. Ama onun da bazı problemleri var. Problemi ne olduğunu Başka bir soru var mı? Yani şunu yoksa ben sormak isterim. Yani, yani bu konseptecinin şeyiyle biraz migrasyon şey olarak... Ee, dediniz ki yani her şeyin sorusuna ulaşmış olsaydı bile bu aslında birleştirebilir farklı bir matris olacak. Öyle oldun Ben bunu tersefi olarak ifade yani şöyle ifade etsem ne dersiniz diye sadece sormak istiyorum denize. Ben buna tersefi olarak çeviri faaliyeti desem. Yani bir alanla açıklayabildiğiniz şeyi şöyle söyleyelim. Yani, Einstein ile açıklayabildiğiniz şeyi kuantumla açıklayamıyorsunuz. Kuantumla açıkladığınızı başka teoriyi açıklayamıyorsunuz. Siz dediğinizde ortada tek bir gerçeklik var. Ama bu gerçeklikle ilişkin farklı şeyler söylüyoruz, yani sanıyabiliyoruz. Yani farklı açıklama modellerini birbirine çevirebiliyoruz. Biraz daha söylemek istediğim açmak için şöyle söyleyeyim. <gülüyor> Şu an ispatlama gelmiyor ama kuantum fizikinde çok ileri, olan, ileri düzeyde olan bir şey kuantum fiziğinin verileriyle mesela şeyi. Ee, nedir? Hint Festivali arasında bazı paralelikler yapıyormuş, yani biraz popüler bilinde olduğu gibi bir çok katkım <gülüyor> <gülüyor> yok mu değilim katkım değil mi yok hocam yani hatta ödül de almış ama şu an aklıma gelmiyor popüler bilimde yani yok. O'nun sıf e, sıf onunla alakalı bir şey var, birer var, yapılmış özel bir gösteri var, hayatının anlatıldığı bir gösteri var. Yani şunu demeye çalışıyorum. O adamın yaptığı şey, Vanthur teorisinin bize sağladığı verileri bütünüyle Hint felsefesine, Uzaklıur felsefesinin verilerini çeviriyor bir anlamda. Ve onların ilgili iyi birbiriyle olduğunu söylüyor Vanpul dünyasındaki. Yani en azından bize bunu anlatıyor yani hani sizin ne kadar bundan mutlu olursunuz, şey olursunuz bilmiyorum ama bu küçük planda olan bir şey. Ben bir baktığımda yani Asıl sormak istediğim soru size mesela hani bilinip nedendir, nasıldır falan anlatıyor da niçin sorusu mesela sizin bütün çalışma planınızda nasıl bir yerden felsefe yerine teması olan birisi olarak, ben mesela baktığımda bu kadar girdiğinde tutarlı olan yani şimdi bana bir nevi büyü gibi geliyor yani bana öyle bir maddeden çizebiliyorsunuz ki evrenin her tarafında eşit olarak var olduğunu ama göremediğimizi ve bunun evrenin işte şu kadar miktarını şey yaptığınızı söylüyorsunuz yani bir teoriyi varsaymak açısından, e, yani onu tutar sağlanması sağlaması açısından, hani e, bir, sizin zihninizde niçin e, meselesi nerede? Deriz felsefi olarak mesela bu şeyi bağlısaydık bir ilk neden, yani bütün sistemi bu şekilde toparlayan, bu şekilde düzen içerisinde, yani şimdilerde hassas denge falan diyorlar. Böyle olmasını sağlayan bir şey varsayıyor musunuz? Veya yani, varsayar mısınız? Veya da bütün bu soruyu böylesine parantez alarak, yani bizim böylesini etkileyen bir devasa mülkü karşısında hiçbir şey hissetmeden, yani hani, orada bir matematik sevdik var, bir şey var. Yani hani bizde bir takım şeyleri... Yani ilk neden varsayıyor musunuz? Bütün sistemi ayakta tutan, yani şu nereye nasıl Kant'ın teorisi başka teorilere çevrilebiliyorsa, başka teorilerin diliyle ifade ediliyorsa, eğer sizin dediğiniz gibi son tahlilde bütün teoriler, yani marko teoriler bir teori değil de yine var olan teoriler olarak var olacaklar ama birbirlerini çevirilebilecek imkanı olacak. Biz bunu felsefe son tahlilde, son cümleli söylüyorum. Astronominin dirini, felsefenin diriyle çevirdiğinizde bir ilk neden bütün bunları toparlayan ee, bunun adı tango olabilir, başka bir şey olabilir. Ee, varsayabilir miyiz veya böyle bir bakış açısına nasıl bakarsınız? Soğuk doğru. musunuz, sıcak mısınız bu anlamda yani hani böyle işlerin bunun bu sisteme karıştırılmasından rahatsız olur musunuz mesela böyle bir bakış açısına ne dersiniz? Yapılsın ya, ama doğru yapılmalı. Bu geçişlerde e, hata yapılıyor yani saftırarak yapılıyor. Yani ve o geçişler her zaman mümkün de olmuyor. Yani... E, şey. Çünkü yani sözcük, kavram, anlam, başka şeyler. Siz, ben e, temel bilimlerin şöyle bir özelliği var. Matematik fizik. Bir şey söylediğinde ne dediğim tam olarak söylüyorum en başta. Ben bir e, şey yazdım, teori da bir, iki, bir, üç şey yazdıktan sonra arkası benden doğrultusu olarak, kim oturursa oturursun, zorunlu olarak o, o şekilde geliyor. Sadece benim e, işleri doğru yapmamı sistem hatası yapmamak gibi bir şey. Böylece bu birincisi bu var. ikincisi dışarıda doğa var. Ben burada bir tercih yapıyorum. Ön yönde bulunuyorum. Hiç doğada bunun ne kadar işe yarayıp yaramadığına bakıyorum. Ama e, beni izahı getiren bir şey var burada. Ben burada kapris yapamam. Burada. Belli bir çerçeve içerisinde e, kişisel tercihlerini kullanabiliyorum, kapris yapabiliyorum. Yani ben e 10 tane, 15 tane güzel sonuç veren şey var elinde. Ama benim 200 tane şey. Var. Ben bu adımların doğru olması gerekir. Bunların çözülebilir olması gerekir. Erdoğan çözülemiyor. Çünkü ben bu sistemin yanlış olmam demek, bunun çözümüne ulaşabileceğimi garanti etmiyor. Çözülebilir olması gerekiyor. Niye? Çünkü yoksa prediction yapamıyorum. Öngörüle olmuyor. Ön göre de bulunamazsam bu sistemler nasıl bir şey yapıcağım, sunuycağım, sunuycağım. Şimdi beni bilim yaparken sürekli izahı getiren şeyler var. Kurduğum sistem enerji konumuna uymuyor. Nasıl yani? Hiç bilmediğim bir şey çıkıyor, ben bunu nereye oturtacağım gibi şeyler de sürekli karşı karşıya. Şimdi, ama bu tür geçişlerde siz, e, ben bu başlığı bile verirken, Şafak Hoca konuşuyorum. Başlığa ne diyeyim? Karanlık enerji diyemeyelim. Çünkü ben karanlık enerji dediğimde anladığım şey genel örtükte çerçevesinde düşünüyorum. Evrende adını bir yapısını çok iyi bilmediğim, en üst benimki karanlık olan ama var olduğunu bildiğim bir tür enerji var. Bunu anlıyorum karanlık enerji Ama çok boyutlu ya da sicim kuramına gittiğimde bir enerjiden söz etmiyorum. Teorinin kendisi öyle bir davranış veriyor bana her iki teoriyi birbirine yan yana koyduğumda onda enerji olarak gösteren kendi enerji olarak gösteren şey bende teori, yeni teorideki ek boyutlar o ek boyutlar birinde kendini enerji olarak sergiliyor şimdi ben bunu enerji mi diyeceğim ek boyut mu diyeceğim paydıkla meselesiyle ilişki şimdi orada benim kurduğum sistem içerisine bağlamak kazanıyor genelde Türkiye'de konuşuyorsam enerji yoğunluyor sicim kuramı konuşuyorsam Teoriin kendisi öyle. Çok boyut uzay zaman konuşuyorsam, çok boyut uzay o aslında. Enerji yomunu değil. Ben en başta sistemi kurarken onların ne anlam kazanacağını da belirlemiş oluyorum. Ama geçişlerde, geçişlerde şunu söylemek istiyorum. Kişi e, psikoloji ile ilgili bir şey yapacak. Kontin mekaninden bir kavramı alıyor, kullanıyor. Onu içeriyle ilgili ne yaptı, ne etti, ne kendin haberi var, ne ben haberi var. Kuantum dedim. Peki ne dedim? Ne bu? İşte kuantum ama ne? Yok. İşte e, enerji korunur mu? Enerji korunur genel örtükte de yok mesela. Enerji korunmaz. Tüm alanda hep böyle değil mi? Enerji korunur, genel örtükte enerji korunmaz. Peki enerjiyle ne kast ediyorum? Hangi sistemle konuşuyorsam o. Siz Görelilik mesela. Çok müthiş bir şey. Bu tam sorunuza uygun. Einstein teorisi genel görevlilik kuramı. Einstein kendisi bile ben keşfim genel görevlilik demeseydim. Çünkü Einstein'ın bütün meselesi farklı koordinat sistemlerindeki dönüşüm de aslında. Einstein derdi tüm koordinat sistemlerini tek bir yasayla aynı olay ifade ediyor. Yani zamanı yavaşlaması, hızlanması, şu bu filan. Onlar hep dönüşüm denklemliğidir aslında. Ama felsefeye geldiğinizde, sosyaloplara geldiğinizde şey, biri çıkıp şey diyor. İşte Kürtlüler görelidir. Ben seni anlamayabilirim, sen beni anlamayabiliriz. Uzlaşmanız da gerekmiyor. Sana göre öyle, bana göre öyle. İşte bu doğada da var. Doğada nerede var? İkisine göreli diyor. Ama onun görevli dediği şeyle, Einstein'ın görevli dediği şeyle bir felsefecinin gönüllü dediği şey biri taban taban hazır. Biri diyor ki bütün koordinat sistemleri arasındaki dönüşüm denklemlerini ben yazdım diyor Einstein. Ya bu şu demek sen bana e, saatini söyle hangi koordinat sisteminin olduğunu biliyorsan ben senin saatini benim saatime dönüştürürüm. Ya sen sendeki kavramlarını söyle bana ben benim denklemlerimle senin kavramlarını ben anlayacak şekilde dönüştürürüm diyor Einstein. Ama felsefeciler e, şey sosyologlar televizyonda çıkıp yani konuşuyorlar ki Einstein'de bile görecelik var evet. işte birbirimizi anlayamayız. Ben de Abdülkalı'yı anlayamam. Yani Einstein'da bunun hiçbir ilgisi yok. O transferler çok dikkatli olmak gerekiyor. Bunu yapan adamlar var. Ama bunu yapan adamları e, bulmak çok zor. Yani e, yani o genelde doğru yapılmıyor. O yüzden ben işi garantiye almak için yani bir kediye sokakta 100 kişi tekme attıysa 101. kişiye tırnak çıkarır. Yani çünkü risk almak istemem. Onun için ben bu tür şeylerde e, e, genelde şey yapıyorum. Dönüştürülmese daha iyi değil mi? Tırnak yani tırnak çıkarmı değil de. <gülüyor> çünkü onu uca, öyle bir şekilde kullanır ki adam e, saati 500-300 dolarda kuantür psikoloji diye e, şey yapıyor yani. Kadınları filan e, işte e, altın yapıyor. Olur, i̇yileştiriyor. Quantür. Yani. Yani nasıl? nasıl yaşıyorsunuz? Fatum psikolojisi. İçimizdeki mi bizim? Ee, i̇çimizdeki. <gülüyor> yani ve <gülüyor> on, onlar çok dikkat edilmesi gerekiyor. İçimizde yani fiziğini alıp bilince falan bağlıyorlar. O yani ama teorik fizikçi ya da fizikçinin yaptığı yapması gereken şey şu. Bir şey dediğinde ne dediğini söylüyor. Ne dediğini söylemek zorunda. Yoksa on, şey çöp ol, Net konuşması gerekiyor. Diğer sorun ne için ee, i̇lk neden sorusu, İlk neden sorusu eğer siz başlangıç bir tekilli olan model yapıyorsanız o soru mevcut. A ana kaçmak mümkün. Nasıl kaçarsınız yani? Eksi sonsuza götürürsünüz, artı sonsuza götürürsünüz. Evren eksi sonsuza ama artı sonsuza yaşıyordur. İlk neden yok. Aslında Göstereyim ben size. Dikkatten yani işin içinde olan bir insan olarak yani sizce bu yani tutarlı? Şöyle söyleyeyim. Sonsuza götürmek mi daha var? Yolun bir, bir tanrı ile izah edilir mi daha var? Tanrı'dan kaçamazsınız. <gülüyor> Tanrı'dan <gülüyor> kaçamazsınız. Sonsuza götürseniz de isterseniz tarı diğerlerini yerlere oturup tutunup olur. O yani e, ikisi yani birçok kişi var e, Big Bang e, başlangıç tarı fikriyle ilişkilendirilebileceği için Big karşı olanlar var. Ama tabi e, sonsuz geçmiş olan bir evren koyun. O zaman başka bir problem var mı? nasıl açıklayacaksınız o zaman? Evrenin sonsuz uzak iki noktasında iki tane elektron var. Bunlar özdeş. Bunu nasıl açıklayacaksınız? Bir ortak bir kaynaktan gelmediyse, bunlar hiçbir zaman buluşmadılarsa bunlar özdeşinin kaynağı nedir? Ben hemen bir açıklama söyleyeyim. Her şeyi anında algılayarak sonsuz zekaya, sansız yetiye sahip Tanrı'nın zihninden dolayı bunlar özdeş olabiliyor. İşte bakın hemen Tanrı yok. O biraz keyif bir tür şey. değişmiş. İstersen, istersen, istersen. Alkenin ne yazdığı işte en son Tanrıdan mı? <gülüyor> <gülüyor> dedi ya. Alkenin dediği şey e, şu. Başlangıçtaki o ilimleyenlerin dediği dediği şu. Şey şey, şey, şey. Elimizdeki fizik yasaları çerçevesinde doğayı açıklamam için Tanrı ihtiyacım yok değil. Tarihi ihtiyaç yoktu şu bu falan değil mi? Ben bu bu şu yani şunun düşüşünü sen açıklarken hayatında kaç kere tarihe başladın? Ama hiçbir oluyor canım yani, o, o soru, şey, Akif ne demek istediğini ben, ben söylemek Akif bunu söylüyor. Akin bunu söylüyor. Akif bunu söylüyor. Akif bunu söylüyor. Akif bunu söylüyor. Akif bunu söylüyor. Akif bunu söylüyor. Akif bunu söylüyor. Akif bunu söylüyor. Akif bunu Etkileşimleri. Ben bu teoriyi açıklayabiliyorum. Yani, Yok, Tanrı devreye sokman gerekmiyor diyor. Onun üzerine ekibim sürdürüyor. Saniye dedi ki, onun bir öncesi. yani bizim öngörümüzün geçerli olduğu zamanın dışında kalan zaman ilgili olduğumuz eser misinler? Alkin'in Yok. Alkin demek istediği şey tam olarak da ben doğadaki olayları açıklamak için şu ana itibaren herhangi bir tanrı varsa yine gerek bilmiyorum ki burada aslında çok yeni bir şey değil yani krallığın oldu bilmiyorum. Laplace bunu yaptı mı yani şey bunu yaptı ve şey herhangi bir yaratıcı varsa bilmiyoruz dedik yani şey e evet lares bu ama ondan farklı şey Laplace daha lokal bir şey söylüyor ya yani, da mevcut söylüyor yani o hakiki tanrı ile ilgili görüşü Du'a da ediyor olabilir, oh. etmi olabilir, onu bilmiyorum. Aklımın ileri işe katlıyorum. Yani ben fizik yapıyorsam yaptığım fizik burada göreceğim. Aksiyonları bu matematik mantık çerçevesinde çıktılarıma iler, bakarım. Bu an bir daha bakıyorum. Birini ikna edebilirse, yeterli para bulabilirse, söndüğünün yaptığını bir daha bakıyorum. X pozunu. Bugün açıklanacak. Bulundu, bulunmayı biliyorum. Büyük, de... büyük olsa, büyük olsa X pozunu bulunmayacak. Yani Yağım ama şeyleri, efendim, bulursa, bulursa kötü bir şey yok çünkü standart parçacık çizimindeki tüm parçacıkları bulduk hı hı. X bölgesine hariç Şimdi ona bakalım. Onu bulursak ariçeceğiz ki standart parçacık çizimi modeli gayet iyi çalışıyor. Diğer daha yüksek enerjilere geçelim. Bulamazsak iyi çalışmıyor, geri model yazalım diyeceğiz. Ee, biz herkes bir şekilde her iki durumda ekmek yiyecek sorun yok. her zaman yiyecek. Bunun büyük ihtimali karşısında bir noktası var. Sıcık teknolojiklerin ihtimaliyle ihtimali yapılmışım. Yani hem teknolojik de işte başlarınızda şıkkı i̇şte 10 bir botul i̇şte bir bay zamanı duruyor. zaten 4 botul bir bay zamanı Bir zar var. İşte bunun içinde 6 tane 2 bin içerisinde çok var. İşte zarlar bir şekilde çarpışır. oluşturuyor. Ve bu belki birçok genelde yerlerde, birçok genelde bu. Böyle bir var. Kaliye verenler orada olarak. İşte yerçekliğinin azalmasının akkabına Öncelerler arasında bir sızmalar da olabilirsiniz. Bu da güzel. Fakat hani bunların... Işte sıcım teorisi, işte uça açık sıcaklar, var. Bir de kapalı sıcımlar var. Sonuçta bunların bir gözlem olması lazım. Yeni bilim tedbirleri yapmıyor. Ben, sen, şu an şu anki bizim parçacık tasarlıklarımız. Bunları gözlemle ekliyor. Bunlardan katkakak daha bir parçacık tasarlıklar da ekliyorlar. Daha da şu an, oydu. Gök yücünleri, astronomik anladığımız konut olarak de, bir de, bir de, bir de şey dedim işte e, zaten hani çok erken bir gözlem olduğu için zaten biz on evrenin onun birisi on evrenin üç dakika sonra iki anı gözlemledik onların içinde gözlemliyoruz göz bilince şey gözlemden ne almadığı çok önemli yani görmek i̇şte. sadece radiation e, mı almak? şey, yani şey da çekimsel dalga oradan, yolda, direkt gözlemle hani bunu yapıyoruz fakat hani sonuçta bunu gözlemsel yani bir şekilde bir kanıtın olması lazım hani bir iz ya da işte sicimlerin hani şu an gibi yüzdeki bir iz ya yani tutuyor biz nasıl bir astronomi olarak türk bize ya da ökörük ozonozomi gibi bir katkı sağlayabiliriz sonuçlamaya çok tüyörük kalıyoruz ama gözlem çay kanıda ihtiyaç var nasıl? Nasıl? Nasıl? şimdi e, sicim enerji yüzeylerine ulaşmamız e, epey zor yani söndeki dereyle de ona ulaşılmıyor yani çok yüksek çok çok çok yüksek enerjiler gerekiyor. Ona. Dolayısıyla bu da devre kontrolü gibi. Çünkü sicim teorisinin kozmolojik öngörülerini gidip sınayabiliriz. Ha, ikisi burada var. benim yaptık. Şu imame parametresi şey. Evet. Şimdi e, bu sicim kuramından elde ettiler. Bu yapılmış fotovoltaik model sonucu. Bu böyle gözlemde aşağı yukarı şöyle bir şey. Gözlemde şöyle bir şey. Şimdi bu eee n bu n 1. Evet. Şunu F uzaylarının boyutu. Şimdi evimde teori var. Teoriyle e, çözmek için bir iki varsa yaptık. Çözdük. Ettik. Bir şeyler çıktı. So, onu kozmolojik olarak yorumlayabileceğim tü denen bir şey var. Pü. Şu. Bunu buna çevirdim. Şu A dediğim şey evrenin yarı çapı. Şey, e, Sıkaya nasıl olacak? Yani, ölçek ölçek çarpılıyor. Bu 2. türe 3 tanesi, bu 1. karesi eksi sağlık, diye bir şey çıkıyor. Bu evlerin ızlanarak geliştirdiğini ya da işte yavaşlığını, nasıl olur, nasıl olur. Onu çizdüğümde, sıcık bulduğum e, teoride, onu koyduğumda ilginç bir şey var. E, benim oynayabilecek tek parametre bu boyut sayısı. Ek uzay boyut sayısını oynuyorum. Oynadığında eni arttırdıkça bu gözlem değerine yapmış. Gözlemler teoriye gidiyor. Hayır teoriden gözlemliyor. Gözlemler teoriye giden bilgisel sonuç yoksa çok basit. Önce bir teori. Hı -hı. Yani gözlemle bir şey çıkmış. Hı -hı. Ben yani bilmiyorum bu şey. Sizin yükledik işiniz var. Geçen haftan şey öyle şey Yani... yani Ödül alınmaktan epey bir süre sonra bunu ayağa almak çalışıyorlar ama gözler çok keskin bir yolda şey var. Yani sizeye yer bir şey değil yani, yani, insanlar, Ama, ama yine de yani gözden yaparken gözlerin anlamlı olması için bir yerinizde bir teoriyle yola çıkıyorsunuz. Yani... Arkanızda bir zemin oluyor yoksa yani neyi gördünüz? Niye gördünüz? Neyi bulursunuz? neyi, neyi, neyi piyaslıyorsunuz? Buna size söylerler teorik. Yani bir eee altılıyor Yani belki da daha yerel yani kastırmıyorsun yani Büyük bakma töresi babanın gözlemine yaparken bir bakma töresi yoktu Yani şimdi evet ha nasıl? Babın gözlemini yaparken size yani Ama babın gözlemini yapmadan 15 yıl önce Türkmen eksenleri vardı. Bir modeli vardı. Yani vardı. Yani, şey şey, e, e, Gerard Kuiper'in yani. öyküsüne, Victor'in öyküsüne baktığımızda, her şey önce, e, şey, bulunan her şey, yani gören saat, bulunan her şey, önce tarihten gidiyor. Yani, Ay'dan ekranı çünkü, şey, kaç, mesela desitter, Bu, bugün kullanılıyor. Evet. Desitter, Adam 1923'te yazdı. Yani, e, şey, yüzyıllerde yazdı. zamanlarda? E, yani, şey, havaların evreni Genişlediğini yani evrenle de. Şöyle bak, orada çok önemli bir şey var. Tabu gök adaların daha uzak gök adaların daha bir kuzu uzaklığı hmm. buldu. Tabu hmm. evren genişledi, bu mu? Evreni. Şey Şun demek istiyorum. O gözlem ancak bir teori içerisine anlatılıyor. Anladın mı? O gözlem bizi bir teoriye yönlendirdi. Yani bizi bir yönlendirdi. Hayır, şöyle bir şey var. Yönlendirdi ama. Dedi Sıtecara Mudiktaş'ın orada ama. Ama daha önce bir oldu. O gözleri şey daha önce statik bir evren bekliyordu. Öyle bir teori vardı, onu uydurmaya çalışıyordu. Gözlemeye bir teoriye çekmeye çalışıyordu. Hep onu yapıyoruz. Bir yanda doğru, evet. doğru, doğru. Yani... mu, olmazsa tak hayır mı değişti? Dolayısıyla ama her zaman da şöyle olur, <gülüyor> her zamanları göreceğiz. Yani bunlar, yani, o an işte Robin yaptığı gibi, gördüğün kameri pek fazla olması gibi ya işte Chandler'ın söylediği beyaz ziller durması gibi. Yani bunlar da çıkmalar diyor. Yani. yani teoriyi yapıp göz önü stoğu aslında göz değil dedikten sonra Jostin vardı o diye. bu, bu gözlemeler. Normalde bir şey görürsün. Bu nedir ya olsun. Bir doktor durduk dakika falan. Bu nedir? Yağı, bu nedir? Yağı sadece ürtan ya olması lazım. Yani sen bir şey şaşırmak için. Bu nedir demen için? Bunu bunu gözleri bu bu, bu, bu yapan şey teori zaten. Evet, Başlayalım. Yani, fark <gülüyor> <gülüyor> etmez tabii Çarşı O teori yani. içerisinde evet. Ama yani, bir noktada yani. senin teori, evet. teori <gülüyor> şey sıkıntı yaşamaya başlıyor ve şey aramıyor. Bir şeye göre o beklenin gibi bir şey değil. Taşlar yarı yerine oturmuyor. Sonra bakıyorsun, başka bir teori ona şeyler olabiliyor. Bu kişi de onu oluştururken, o problemle doğrudan yüzleşmiş olmak zorunda değil. Yani o belki daha derin bir konu ama şey, yani Tarihinle baktığınızda gözlenen her şeyle ilgili bir şekilde daha önce konuşulmuştur yani. yani bu şeyin gözlerine okuram çok geçmiş olduğunu görüyordu orada. Geç bir şeye inanır. Top, yumurta nesi o kaçış ortaya oldu bir şey yani, yani. Hayır bu <gülüyor> öyle değil yani. Öyle değil kesinlikle. Şey. <gülüyor> ya o, o biraz yani. böyle şey. Bunu deyince kimse tartışmadı çok güzel. Ama yani ben öyle düşünmüyorum yani ben tartışması değil mi? Yani teori. Önce gidiyorum. Yani ben böyle düşünüyorum. İstisalarda genel şeyleri var. Yani bugün hani modern astrofik gözlemlerin büyük bir çoğunluğu resmen İngilizist de böyle zaten yıldız balı yapıyor. Yani şey resmen kör bir tarayış yapıyor. belirli bir direktörün var elinde teleskopu var. Böyle bakıyorsunuz. Ne çıkarsa, hatayı kaydedebildiğim kadar kaydediyorum. Ondan Hı. sonra bu hatayı farklı alanlarda çalışarak işte yedi yar bilimcisi ne deriyor, doktor muallen deriyor, bu. Evet. Bazen e, yeni fikirler işte bu tip kör araştırmaların içinden çıkıyor. Bu her zaman elimde böyle çok şey, robas. Körl araştırmadan şey. çıksa dahi fikir Hı. oradan çıkmıyor, buradan çıkıyor. Yani teori soyut bir şey. Tamam. Yani sen orada esinlersin ama aynı şekilde Gutenberg yani, yani, teorisini e, e, yazarken yani, yani, teori de teori oran çıkmıyor. O benim. Bunu... Gözlerimi küçümsemiyorum. Böyle bir şey yok kesinlikle. Ama e, mantıksal, yani. öncelik, mantıksal, e, öncelik, e. mantıksal öncelik, mantıksal öncelik, mantıksal öncelik teori. Yoksa yani, o beni anlamıyor anlam, şey, mu o yoksa? Ya anlamadı mı? Evet bir teori yoksa. Aradığım bir şeyin, yani ne aradın? Aradığım bir şey, şey, şey, şey olun da ola. Doğru bulamayabiliyorsunuz. Yani. Bulduğu şey, aradığı bir şey mi? Onu da bilemezsiniz. İşte, Gevriyoruz. Doğru bilemiyorsunuz zaten. Bekliyorsunuz. Bir noktada bir şey de onlar verilir. Aslında tarihi şunlarla şey. dolu ki bazı evet. gözlemleri yaptığınızda gerçekten aslında aradığınızdan başka bir şey bilmiyorsunuz. Yani her yaptığınız gözlem aslında spesifik. Yani bir şey işaret ediyor. Mesela tabu bakalı veya siz gözlemleri niçin ölçtü? Elin yaşını bulmak Hayır. Hani. Evet. Ben aksine zaten tarif alamıyordun, yani sepeyitleri gözcüyordu, onları bir yere koyuyordun, onların tarif alamadıklarını aldı. Sonra bu bulmaları, herkese sırt değerleme aranmış bir şeyin sonucu falan değil. Yani yıldız yerlerinde aynı şey, bir, bir sürü şey var bunun gibi. Dolayısıyla onlara baktığınızda, yani bu, bu mümkün, evet bu var ama bir de bunun bu üstün kuvvetlerine lazım. Bazı gözlemler vardır, o gözlemler başka bir şey yapıldığında ortaya bir şey çıkıyor. Onu açıklamaya kalkıştırırken, bir işe ulaşılıyor. Öykü nasıl gelişti ayrı bir konu. Ben muhafıksan öncelikten söyledim. Mantık sözleki varsın denilen yok sadece yani yani. Gözler, yani budur yani, yani. evet ciddi, ciddi, böyle yani böyle onlar söylerler. Bilimsel bence? gözlemin koşulu teori olması. Gözlerin koşulu değil ama. Bilimsel gözlemin koşulu teori olması. Elinde teori varsa bilimsel gözlem yaparsın. Öteki sadece gözlem. veri yars koyar. Marun da tashkaşı düşürdü. O ne tam bekliyor yaz. Yani o gözlem gözlem başka bir şey. Görmek başka bir şey. Bilimsel gözlem başka bir şey. Bilimsel, gözlem şey. bilimsel gözlemle bir teori çerçevesinde Adını konusun her şeyi orada adı geçen her şeyin ne olduğunu biliyorum demek. Yani şey tanımlamışım demek. O tanım sistemi içerisinde elimdeki malzemeler hiç veri şaşırtan, beklemediğim bir yani tanım şeyler çıkıyorsa anladım. zaten. De, evet gözlemi söylüyor da yani gözlemin yapış amacın. Ah maçlar ...şey maçlar çeşitler söyler. Merhaba, ne söylüyorsun? Yani, de, şey, şey. yani, yani, yani bu böyle. bunu da de de Ben şimdi dur bakıyorum. Şey başlayamam bir şey. Bir amacım var ama benim son amacınla vardığın noktadaki iyi durum ve örneğinde diğer bir dolu bunlardan yani? Hani sen yola amacın, pusalar arayacağım diye çık onları bulamadığın, bu güzel bir şey. En senin söylediğin Tüccarları bununda taranıyor mesela Antarktik o grubu sen de çıkıyorsun, tükçeler biliyorsun, halılar müthiş bir sonunda Nobel'de bir kere var. Ama sen bir şey için çıkıyorsun. standart hali hal bir gözlem etmek için başlıyorsun işte. Başka bir derdin var. Ne? Aile aile aile aile. Ne kadar bir kere var. var? Yani o çıktığın gözlemi kere var. Ama o bizim yaparken alakasız başka bir şey ulaşıyorum, ben bundan başladım. Alakasız olduğunu söyleyebilmen Cing dahi Yani özel mucizem. Özel dışında başka mucize ulaşıyorum, ben bundan başladım. Yani beş. Çok yorum Evet. Zaten yani şükürlerim. Evet. söylediğimden de çok farklı şey anlamadım zaten kendisi. Çok yani normal bir gözlemden bahsetmiyorum, benim bahsettiğim şey bilimsel gözlem dedikten sonra evet, kendi tecrübesini ortaya koyabilir miyim? Bunun üzerine görüşme... Ama bilimsel, bilimsel gözlem edecek. olmayan şeyi bu çerçevene nasıl ayıracaksınız? O yani, evet. i̇şte onu sormak, sormak lazım. De, gözlemler, milyon milyar dolarlık projeler ya da öyle olmasa tüm çok basit bir teleskopla yapabileceğiniz bir gözlem bile aslında çok ciddi bir şey gerektiriyor. Nasıl? gömdemsel alanda bence bir gerektiriyor. Ben de bilgiye kimi gerektiriyor. Şimdi da bir günlük örneklerimizi verirken gözden, aa bak attım düştü. Ama aslında gözden böyle yapılan bir şey değil. Yani deneysel fizikte e, belli bir kurgu çerçevesinde, işte bir laboratuvarda bir yerde gerçekten bir tür aleti birbirine kalibre, doğru dürüst, tamamlayarak bir yere getirdiğimiz bir şey. Astronomide yine bir tür insan gücünü Ortaya koyarak, o aletleri çe şey yaparak, dizayn ederek, tasarlayarak meydana getirdiğimiz başka bir şey. Hani bu ikisi arasında sistem olarak bir fark var. Birinde işte sekapı kendiniz kuruyorsunuz, öbüründe aleti kuruyorsunuz. Zaten doğa size o şeyi sağlamış durumda. Dolayısıyla hani bu attım yere düştü gibi bir örnek değil aslında. Gözlem dediğiniz şey ya bilimsel gözlem gerçekten bilimsel, ya da bir gözlem ama bilimsel değeri az. Evet. O da bir bilimsel gözlem ama belki sonuçları yeni değil. Ya da bir takım yöntemleri yanlış ya da gereksiz yönlere yönelmiş vesaire. Bunların hepsi en azından şu olduğumuz için konuştuğumuz şeyler bilimsel Her gözlem. Bir bir herhangi bir kurma herhangi bir kurma bir proje de, bir verebilir var. miyiz? Ben evet. teleskop alacağım. O kadar. Böyle bir proje yazabilir misin? Yazarsınız. TESTOP'u alacağım. Bunlara şey o bu Başka hiçbir şey demeyeceğim. Bir şey söylemem şey lazım. O yüzden de bunlar... Ne yapacakacağına ilgili bir şey söylemem bu, Söyle bu klasik mi? bir yaklaşım. Yani eskiden gerçekten proje yazma dediğin şeyleri böyle sayfalarca dökülüp ben şu konuda şunu araştıracağım vesaire diye kola çıkmak zorundaydım. Şimdi bilimin bugünkü en azından astrofizinin geldiği noktada tıkandığımız noktaları aşabilmek için bazen... ...kör arayışlarla ama yine bilimsel kör arayışlarla... ...benli yönlere yönelmemiz gerektiği düşünüldüğü için... ...bir takım Amerikan teleskoplarında... ...fırsat gözlem adı verilen, ne aradığını bilmeden... ...sana teleskop zamanı, gözlem zamanı verebildiği durumlar var. Tamam da yani bunun benim dediğimle... ...çelişkin tarafını anlayabilmiş değilim ben. Evet, yani ben siz şey... Ee, ...Sky, Sky tamam. Survey var. Yani bileyim siz... Bileyim. Data'yı toplayın, oradayı yığın, o data datadır. Yani o kadar. Siz o datayı binlerce, o binlerce bir insanı inceleyebilirsiniz. Ama, işte Ama bunu incelerken belli bir şey mi inceliyor bunu? Yani bir şey yani rastgele incelemedik ki. Belli bir şey mi inceliyor? Bu eski teori olur, diğer teori olur, bilmiyorum. Ama yani o data topla ne? veri topla. <gülüyor> toplarsın bir O program yok. Ama öyle bilimsel süreç tamamlanmış. Şey. Bilimsel bir iş de yok. Sen veri toplu. Veri topla. Ne? Hani oradan teori çıkar mı? Topladığın Bir, bir tane de teori söylüyor. Gözlemden çıkmış bir tane teori söylüyor. İşte Teplak konunları bir şeyler. Onları çalışıyordu. Çalışıyordu. E, Geçen hafta öğretmenin anlattığı konuklarında böyle bir evet. Gözlem yapmamıştı. Teorisi falan yoktur. Bunların teksenler ortada. Daha hala bugün insanlar bir takım şeyleri oluşturmaya çalışıyorlar. Tansiyon'un sistemleri yakın zaten. Son bir şey de verebilir miyim? Şapak Hoca'da olduğu için şunu söylüyorum. E, Kopernik, e, dünya merkezli e, sistemler, güneş merkezli sistemlerine geçtiğinde gözlemler hareket ediliyor olsaydı, insanın dünya merkezli, merkezli sistemi olarak. tercih etmesi gerekirdi. Çünkü o gözlemler daha uygun, daha iyi bir şey, sonuçlar veriyordu. Şey, gü güneş sistemini merkeze geçiyordu. Güneş merkezi sistem şey yapmıyordu. Ee, Batman's modayı kadar iyi çalışmıyordu. Tamam, felsefi başka gerekçeleri var. Bu, Kopernik sistemin bir öngörüsü var. Evrenin kemer küreleri olduğu için o sistemin varsayımı var. Bu varsayım oturmuyor. Oturması için o küreleri yıkmen gerekiyor. Bir şey yapıyor. başka bir şeyler demeyiz. Kepler oradan çıkıyor, gözlerini buldu da yapmadı. Bugün Ve ben... Kepler'i, pardon. Arkasında son bir şey. Üçüncü yasasında da harmonik yasadır. Çünkü doğadaki bir aengi, bir düzeni arıyor. Yoksa çıktı da ben hadi şunları okurayım. Demedi orada bir şey vardı zaten ve o kız onu Bugün kendi verdiğin o son senenin problemiyle birlikte onunla araşmasın. <gülüyor> o bir yoldansel çalışma değil, kendi yasalarını de Hayır, gözlemsel ama onların yola çıkış problemi şuydu. Onun... Evet. Ro eksi işte K ve Aka'ya var. Tamam. Bununla ilgili bir şey var. Dedikşin var. Uzayın düz olup olması ile ilgili bir problem var. Şey, hekari, e, yani uzayın düz olması gerekiyor. Bununla ilgili bir var. Ama bunun düz olup ile çok şey değişiyor. Bu araştırılsın ya, bu denklemdeki bir sorunu çözmek için o gözden tasarlanıyor. Teori söyledi bunu yine. O gözden yapılıyor. Sonuç şaşırtıcıydı. Bir tekrar teşekkür ederim.